Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm saygıdeğer dinleyicilerim. Mekke-i Mükerreme Yıllardır konuşuyoruz, daha çok konuşacağız. Dünyanın altın oran noktası, insanlık tarihinin beşiği, Adem aleyhisselamla başlayan İslam dininin Muhammed'in-ül Mustafa aleyhi ekmelüttahaya ile Kemal ve olgunluğa tamamlanmış olduğu dinin mübarek beldesi, menşe-i, menzili, kutlu şehir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kutlu şehir hayatımızın her zaman diliminde karşımıza çıkıyor, çıkacak. Biz de her seferinde bir farklı bakış açısıyla oradaki kutlu iklimi ruh dünyamıza ve zihin dünyamıza almaya, ders çıkarmaya, yenilemeye ve yenilemeye gayret edeceğiz inşallah. Hz. İbrahim aleyhisselam, Hz. Hacer ve henüz süt çocuğu olan Hz. İsmail aleyhisselamı Allah subhanahu ve teâlâ'nın emriyle Mekke'yi mükerremeye bıraktığı zaman Mekke su kaynağına sahip olmayan, ekini olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hz. İbrahim aleyhisselam onları bıraktıktan sonra Şam'a geri dönerken şöyle dua ediyordu. Ey Rabbim! Zürriyetimden bir kısmını ekin bitmez bir vadide senin dokunulmaz beytinin yanında yerleştirdim. İnsanlardan bir kısmını namaz kılmak için zürriyetimin bulunduğu bu yere meylettir, heveslendir. Onları her çeşit meyvelerden rızıklandır. Umulur ki sana şükrederler. İbrahim Suresi 27. Ayet Birer mucize, numunesi olarak karşımız duruyor. Çünkü Nuh tufanından sonra kimsenin olmadığı Mekke-i Mükerreme'de şimdi milyonların akın akın uğramış olduğu yer. O zaman da herhangi bir meyve bulamazken şimdi hac ve umre vesilesiyle dünyanın her yerinden gelen çeşitli meyvelerle rızıklanıyor insanlar. Allah subhanahu ve taala Yanlarındaki suyun tükenmesi üzerine Hz. Hacer ve Hz. İsmail aleyhisselama zemzem suyunu verdi. Yemenli bir topluluk olan cürhümlüler, Mekke'nin aşağı taraflarına konaklamak istediler. Bu arada yakınlarda bir su kaynağının varlığını gösteren kuşlar gördüler. Bunun üzerine zemzemin olduğu yere gittiler ve Hz. Hacer ve Hz. İsmail aleyhisselamı orada gördüler. Bu topluluk Hz. Hacer'den zemzem suyuna yakın bir yere yerleşmek için izin isteme nezaketini gösterdi. Hz. Hacer de suyun kendisine ait kalması şartıyla onların bu isteğini kabul etti. Daha sonra Hz. İsmail aleyhisselam cürhümlülerden bir kız ile evlenip onlarla akrabalık kurdu. Hz. İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hz. Hacer ve oğlu İsmail aleyhisselamı ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Hz. Hacer'in vefat ettiğini öğrendi. Allah Azze ve Celle Hz. İbrahim Aleyhisselam'a burada bir beyt yapmasını emretmiş ve Hz. İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Hz. Adam Aleyhisselam tarafından inşa edilen Kabe, Nuh Aleyhisselam zamanına kadar varlığını sürdürmüştü. Tevhidden yüz çevirip putperest bir hayat yaşamaya başlayan Nuh kavmi tufanla helak edilince, Kâbe yeryüzünden kaldırılmıştı. Daha sonra Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kâbe'yi eski temeli üzerine yükseltti. Allah Azze ve Celle'nin emriyle insanları hacca çağırdı. Yemen'den göç edip Mekke'ye gelen Huzalılar cürhümlülerden yerleşme izni istemiş, red cevabı almaları üzerine onlarla savaşarak şehri ele geçirmişlerdi. Hz. İsmail aleyhisselamın soyundan gelenler bu savaşta tarafsız kaldıkları için Huzalılar onlara dokunmamışlardı. Huzalılar Mekke'ye hakim olmuşlar ve bu hakimiyetlerini üç yıl sürdürmüşlerdi. Huzalılar Mekke'de Hz. İbrahim aleyhisselamın dininden büyük sapmalar göstermiş ve putperestliğin yaygınlaşmasını sağlayarak insanları yanlış yola sürüklemiş, Hubel isimli bir put dikip ona tapılmışlardı. Bu pıtperestlik Hz. İsmail aleyhisselamın soyunu da etkisi altına almış istisnalar hariç Hanif dinine mensup kimse kalmamıştı. Huzalılar Hz. İsmail aleyhisselamın nesli olan Kureyş'in güç kazanmasına kadar Kâbe'nin sahibi olma durumlarını korumuşlardı. Daha sonra Kureyşlilerden Kusay Kureyş'i toplayıp Huzalılarla savaşa tutuşmuş ve onları şehirden uzaklaştırmıştı. Husay, Huzalıları Mekke'den çıkardıktan sonra şehirde önemli konuların konuşulacağı bir meclis olan Kabe'nin oğlunun tam karşısında şu anda yeri bulunan, tabi bina kalmamış olsa dahi yerini bildiğimiz Darun Nedve'yi kurmuş ve bunun yanında toplumun idaresi ve dini görevlerin yerine getirilmesiyle alakalı kurumlar tesis etmişti. Darun Nedve başkanlığı, savaş sancağı muhafızlığı, Kabe darlığı, hacılara içecek su ve yemek verme gibi görevler bizzat Kusay tarafından yerine getiriliyordu. O vefat ettiği zaman bu görevleri oğulları üstlenmişlerdi. Mekke'de dini hayat tamamen putperestlik üzerine bina edilmiş, bu putperestlik Hz. İbrahim aleyhisselamın tevhid dini çerçevesinde ortaya koyduğu ibadetlerle iç içe girdirilmişti. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşarlar, onları kendilerine ilahlar edinirlerdi. Kabe ve haccın Arabistan'ın diğer bölgelerini de ilgilendiren bir husus olması, Mekke'ye yarım adanın dini merkezi olma konumunu kazandırıyordu. Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuk sistemi yoktu. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Eğer problem bu şekilde halledilemezse, Kemal ve Hikmet sahibi olarak ün yapmış bazı şahsiyetlerin hakemliğine başvurulurdu. Bunlardan biri olarak Halit bin Velid'in babası, Velid zikredilebilir ki o el-adl lakabıyla tanınmaktaydı. Yine Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi esnasında çıkan ihtilafın çözümünün havale edileceği hakem tesadüfe bırakılmıştı ve bu da El-Emin lakaplı Muhammed Aleyhisselam'a peygamberimize isabet etmişti. Mekke tarım açısından hiçbir özelliği olmayan susuz ve taşlık bir arazide kurulu. Halk geçimini ve ihtiyaç duyulan maddeleri temin etmek için ticarete yönelmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle diğer bölgelere göre Mekke'nin Arap yarımadasında önemli bir yeri vardı. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Yaz seferleri Suriye taraflarına, kış seferleri ise Yemen taraflarına gönderilen kervanlarla sağlanırdı. Bu ticari kervanların Mekke için önemini Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresinde bizlere ifade buyuruyor. Mekke civarında Ukaz, Mecenne, Zülmecaz ve Mina panayırları, bir yandan Mekke'nin ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, diğer taraftan ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç elde etmesine imkan sağlıyordu. Had zamanına denk gelen bu panayırlar çok kalabalık oluyordu. Mekke'nin din konusunda sahip olduğu imtiyazın yanında, onun ticari ulaşım yollarının kesiştiği noktada bulunması, ona ayrı bir önem kazandırıyordu. Dolayısıyla Mekke, sermayenin bol miktarda toplandığı ve en ideal şekilde değerlendirildiği bir merkez konumundaydı. Mekke'nin İslam öncesindeki tarihi için en önemli olaylardan bir tanesi şüphesiz ki, Habeş Krallığı'nın Yemen valisi, Ebrehe'nin Kabe yıkma amacıyla Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe bin Eşram, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği, Küneş isimli kiliseyi Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Onun düşüncesi Arapları Kabe'den yüz çevirip buraya yöneltmekti. Bunu öğrenen bir Arap, kiliseye gidip içerisine girerek hakaret kabilinden pislemişti. Ebrehe bu olay üzerine kızgınlığını giderebilmek için, ve zaten bir nevi de bahane aramış olduğu Mekke'ye giderek Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Ordusunda filler de vardı, ancak Fil suresinde ve tarih kitaplarında anlatıldığı üzere, büyük bir inilgiye uğrayan Ebrehe, gerisin geriye kaçmak zorunda kalmış, ve yol güzergahında da azaptan nasibini almış olarak helak olmuştu. Peygamber aleyhisselamın peygamberlikle görevlendirilmesinden sonraki, 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Bu devrede Habeşistan Necaşisi, Ashame, Müslümanların tarafını tutmuş, kendisine sığınanlara iyi muamele etmişti. Hicretten sonra Mekke'nin fethine kadar geçen 8 sene, Medine İslam devletini yok etmek için yapılan yoğun faaliyetlere sahne olmuştu. Fetih, futuh kelimesinden anladığımız üzere açma, sıkıntıyı izale etme, giderme, genişlik verme, yol gösterme, galibiyet ve zafer'e ulaşma, kapalı bilgilere açıklık kazandırma, öğretme ve bilgilendirme, yardım etme, gönderme, yargılama, hüküm verme anlamlarında kullanılmıştır genelde. İstilahata ise Müslümanların ülke veya şehirleri Allah'ın kelimesini yüceltmek, ilahi kelimetullah amacıyla İslamiyet'i açmaları, İslam devleti idaresi ve kontrolüne ve anlaşmasına almaları için kullanılır. O anlama gelir. Şöyle ifade eden tarihçilerimiz de olmuştur. Fetih sözcüğü hem maddi hem de manevi açmalar için kullanılabilmektedir. ise İslam'da meşru görülen savaşlar hakkında, Cihad kelimesine benzer şekilde, Müslümanların gayrimüslim zalimlere karşı gerçekleştirdikleri toprak kazançlarını tarihte ve günümüzde bilinen diğer istila ve sömürü savaşlarından ayırmak amacıyla kullanılmıştır. İslam sancağı altında Rasulullah aleyhisselam ile sahabiler tarafından gerçekleştirilen zaferlerle dolu sefer ve savaşlar için kaynaklarda sık sık bir terime yer verildiği hep görülür. Ancak burada kelimenin yalnız maddi yönden fetih manası taşıdığı söylenemez. Burada daha çok ve öncelikle kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak, ikinci olarak da İslam mesajının önündeki, engelleri kaldırmak insanın kalbine ve aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı hazırlamak anlamına gelir. Fetih kelimesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den açıkça şu ifadeyi anlayabiliriz. Malum aileniz üzere Fetih Suresi'nin ilk ayeti "Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik" mealindeki ayet buna ifade eder. Çünkü bu ayet askeri bir zafere değil, Mekkelilerle hicretin altıncı yılında yapılan Hudeybiye anlaşmasına işaret eder. Birçok sahabe imzalanan anlaşma metnindeki maddelerin İslamiyetin aleyhine olduğunu düşünmüş ve hoşnutsuzluklarını gerek sözle gerekse hareketleriyle ortaya koymuşlardı. Oysa Resulullah Aleyhisselam bu anlaşmadan faydalanarak insanlara İslam'ı ulaştırmanın daha kolay olacağını bildiği için böyle bir endişeye gerek duymamış ve anlaşmanın şartlarını kabul etmişti. Anlaşma maddelerinden dolayı Müslümanlar büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Bu anlaşmayı bir aşağılanma olarak kabul ettiler. Hazreti Ömer radiyallahu Anın Peygamber aleyhisselama gelerek sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz Müslüman değil miyiz? Onlar ''Zalim müşrik değiller mi? Biz niye dinimizi aşağı derecede düşürüyoruz?'' demesi, Müslümanların üzüntülerinden doğan tepkinin dile getirilmesiydi. Bununla beraber, Peygamber aleyhisselamın kurbanlarını kesip, başlarını tıraş etmeleri isteği Müslümanlardan karşılık görmedi. Bunun üzere, Peygamber aleyhisselam üzüntüyle çadırına girmişti. Sonra müminlerin annesi, annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın, tavsiyesi üzerine Allah Resulü kendi kurbanını kesip tıraş olmuştu. Bunu gören Müslümanların hepsi de itiraz etmeksizin kurbanlarını kesmiş, tıraş olmuş ve Allah Resulü'nün tercihinin hikmetine teslim olmuşlardı. Peygamber Aleyhisselam sulhu, ilim ve hikmet için en büyük tercih olarak hayatı boyunca ön plana koymuştu. Peygamber Aleyhisselam'ın görüşünü bu ayetler ve vahiy desteklemiş ve Hudeybiye anlaşmasını apacık bir fetih olarak nitelenmişti. mer Zahra'nın olduğu bölgede Fetih-Mehciz denilen bir yer var. Genelde hacılar ve amirciler yol güzergahının yakınlarında geçseler de bilmedikleri için fark etmezler. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasından dönerken bu sure o makamda inmiştir. Bu ayete, biz senin için apacık bir zaferin önünü açtık karşılığını uygun gören bazı alimler fethi, İslam'ın Arabistan'da kazanacağı zaferlere kapı açan Hudeybiye anlaşmasının sağladığı üstünlük olarak yorumlarlar. Ayrıca İslam'daki fetih kavramı ile batı dünyasının anladığı fethi mukayese etmemiz gerek. Çünkü batıdaki savaşlar, bir ülkenin yayılmacı amaçlarla, diğer ülkelere karşı yaptığı hareketleri ifade ediyor ve bu savaşlar çoğunlukla az gelişmiş toplumlar üzerine yapılıp onların sömürülmesini hedef alıyordu. Geçmişte ve bazen ve hatta dahi günümüzde Avrupa'nın güçlü ülkeleri Afrika ve Asya'nın yeraltı zenginliklerine sahip ülkelerine doğru büyük sömürgeleştirme hareketleri yapmaktaydılar. Dolayısıyla saygıdeğer dinleyicilerim bu hareketlerin yeni bir dönem açmaya ve başlatmaya vesile olan bir yönü yoktur. Fakat fetih olayı ile yeni bir başlangıç ve hareket meydana gelmektedir. Yani hadise sadece bir savaşla herhangi bir hedefi ele geçirmek değildir. Peygamber aleyhisselamın getirdiği tevhid inancının çıkış noktası olan Mekke-i Mükerreme, hicretin 8. yılı Ramazan ayında fethedilmişti. Yani 11 Ocak'ta. Ancak fetih sürecine gelinceye kadar gelişen bazı olayları, burada zikretmemizin fethin anlaşılması açısından faydalı olacağı kanaatini arz ediyoruz. Hicretin 6. yılı ayında, Peygamber aleyhisselam umre niyetiyle Mekke'ye gidileceğini Müslümanlara ilan etti. Bunun üzerine ensar ve muhacirlerden oluşan 1400'ü aşkan bir kalabalık ile yola çıkıldı. Peygamber aleyhisselam yolda umre niyetiyle ihrama girdi. Yanına kurbanlık hayvanlar da almıştı. Bununla da niyetinin savaş değil, sırf Kabe'yi ibadet maksadıyla ziyaret ve onu yüceltmekten ibaret olduğunu göstermiş oluyordu. Daha sonra Müslümanlar Mekke'ye 20 kilometre kadar mesafesi bulunan Hudeybiye'ye vardılar. Yani Medine ile Mekke arası 500 küsür kilometre. Uzunca bir mesafe kat edilmiş... Mekke'ye 20 kilometrelik bir mesafe kalmış. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Osman'ı görüşlerini almak üzere Kureyş'e göndermişti. Fakat Kureyşliler Hazreti Osman'ı bir müddet alıkoydu. Durum böyleyken Peygamber aleyhisselama gelen haberde Hazreti Osman'ın şehit edildiği bilgisi geldi. Allah Resulü aleyhisselam bir konuda kendisine vahiy gelmediyse kesin emin olamadığı için çevreden gelen istihbari bilgilere göre hareket ederdi. Bunun üzerine Allah Resulü bu kavme layık olduğu cezayı vermeden dönmeyeceği istedi. Çünkü elçi gönderilmişti. Elçi barış elçisiydi ve barış elçisi geri dönmemişti. Gelen Mekke'deki bilgilerde onun hapsedilmesi sebebiyle çevreye şehit edildiği anlamında yayılmıştı. Sonra da Allah Resulü halkı biata çağırdı. Rıdvan biatı Hudeybiye'de bir ağaç altında yapılmıştı ki o ağaca Rıdvan ağacı adı verilmişti. Peygamber aleyhisselamın altında biat aldığı ağaç, Hz. Ömer radıyallahu Anın insanların oradaki mesaja ve hikmete dikkat vermeyip ağacı kutsamaları üzerine, onu oradan söktürmesine kadar yerinde bulunmaktaydı. Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabenin tek tek elini tutuyor onlardan savaştan kaçmamak ve ölünceye kadar çarpışmak üzere söz alıyordu. O aleyhisselam en son kendi elini de tutarak işte bu da Osman adına bihattır dedi. Bihat tamamlanınca Peygamber aleyhisselam, Hazreti Osman'ın öldürülme haberinin asılsız olduğunu öğrendi. Bu arada, Peygamber aleyhisselam ve Müslümanların Kabe'ye doğru geleceğini haber alan Mekkeliler, Süheyl bin Amr başkanlığında bir heyet gönderip, Müslümanlarla anlaşma yapmak üzere görevlendirdiler. Medine'ye son büyük taarruzlarını, Ahzab Savaşı ya da bizlerin daha çok meşhur adıyla bildiği Hendek Savaşı'nda gerçekleştiremedikleri istiladan sonra artık Medine'ye karşı bir taarruzdan vazgeçmişler, bu yıpranmaların bitmesinin kendileri için de uygun olacağını tercih etmişlerdi. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerini metni yazması için çağırdı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye Bismillahirrahmanirrahim deyince daha anlaşmanın ilk başında süheyl itiraz etti ve şöyle dedi. Biz Allah'ı biliyoruz ama Er-Rahman ve Er-Rahim'in ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ama Bismillahirrahmanirrahim yazabilirsin dedi. Müslümanlar bu karara her ne kadar itiraz ettilerse de Sülh peygamberi Hoşgörü peygamberi Merhamet peygamberi Resulullah aleyhisselam Süheyl'in dediğini kabul etti. Ve öyle yazdırdı. Sonra da işte bu Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam tarafından düzenlenmiştir diye yazılmasını emretti. Lakin bu sefer Süheyl yine itiraz etti. Bu Süheyl ki Bedir Savaşı'nda esir edilmiş ve Peygamber Aleyhisselam tarafından Mekke dönemindeki sayısız zulüm ve işkencesine rağmen katledilmemiş, fidye ödeterek serbest kalmasına izin verilerek bir şans daha kendisine sunulmuş bir kimseydi. Buna rağmen intiraz etti. Hayır, eğer bir senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul etsek, zaten sana karşı çıkıp savaşmazdık. Seni beytin ziyaretinden de men etmezdik. Ama Muhammed bin Abdullah, yani Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz, dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle dedi. Vallahi ben inkar etseniz de ben Allah'ın elçisiyim. Daha sonuna Hazreti Ali'ye Allah'ın elçisi ibaresini silip, Abdullah'ın oğlu Muhammed yazmasını emretti. Lakin orada bulunan sahabeler gibi Hazreti Ali de o ifadeyi silmek istemedi. Peygamber aleyhisselam ise o halde, o kelimenin yerini bana göster, ben silerim dedi. Hazreti Ali ibareyi gösterince Allah Resulü, onu kendisi sildi saygıdeğer dinleyicilerim. Sulh için Peygamber aleyhisselamın gösterdiği hoşgörüyü tavizleri görüyorsunuz değil mi? Bu gelişmelerin ardından Resulullah aleyhisselam Kureyş'in elçisi Süheyl arasında anlaşmayı imzaladı. Maddeler ağırdı. Müslümanlar bu sene Kabe'yi ziyaret etmeden dönecekler ve seneye gelecekler. Müslümanlar gelirken yanlarında kılıçlarından başka bir şey bulunmayacak. Kureyş'ten herhangi biri bir Müslüman olursa Kureyş'e iade edilecek ama Müslümanlardan biri Kureyş'e gelir iltica ederse iade edilmeyecek. Hırsızlık veya ihanet olmamak şartıyla anlaşma süresi on yıldır. Yani Müslümanlarla müşrikler on yıl süreyle savaşmayacaklar birbirlerine saldırmayacaklardı. Ayrıca çevre kabilelerden isteyenler Kureyş ile isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabileceklerdi. Buna dayanarak Huzza kabilesi Müslümanların tarafında onlarla geçmişte savaşları ve kin kavgaları bulunan Bekiroğulları ise Kureyş yanlısı olarak anlaşmaya girdiklerini ilan ettiler. Bu anlaşmayı bir aşağılanma olarak kabul eden sahabelerden Hazreti Ömer radıyallahu An Peygamber aleyhisselama biraz önce ifade ettiğim gibi, sen Allah'ın elçisi değil misin? Biz Müslüman değil miyiz? Onlar zalim müşrik değiller mi? Biz niye dinimizi aşağı dereceye düşürüyoruz diye arzu halde bulunmuştu. İşte ondan ayrılınca yol güzergahında da fetih suresi nazil olmuştu. Daha sonra Allah Resulü aleyhisselam, ashabının kurbanlarını kesip başlarını tıraş etmelerini emretmişti. Ancak o bunu söylemiş olduğu halde kırgınlık içerisinde bulunan ve bunu hazmedemeyen Müslümanlar karşılık vermemişti. Peygamber aleyhisselam Ümmü Selem annemizin tavsiyesini uygulamıştı ve sahabe-i kiram ilerleyen zaman içerisinde Peygamber aleyhisselama teslimiyetlerini gerçekleştirmişlerdi. Hudeybiye'de Peygamber aleyhisselam ile Kureyş müşrikleri arasında yapılan bu anlaşmanın ileriye dönük olarak ne kadar önem arz ettiğini bazı alimler şöyle izah eder. Bu anlaşma, Müslümanlara Yahudileri Medine'den tamamen çıkarma imkanı sağlamış, aynı zamanda Müslümanlar Şam'a ve Irak'a kadar olan bütün Arap kabilelerini itaat altına almışlardı. Böylece İslam, bütün kabileler arasında yayıldığı gibi, Müslümanlar da tüm Arap beldelerinde yenilmez bir güç haline gelmişlerdi. Müslümanlara İslam'ın içten içe yayıldığı Mekke'yi ele geçirmekten başka bir iş kalmıyordu. Ancak Peygamber aleyhisselamın riayette son derece titizlik gösterdiği Hudeybiye Barış Anlaşması yürürlükte olduğu için bu yol kapalıydı. Mekke bütün yarımada ortasında yapayalnızdı. Yıllardan beri Müslümanlarla haksız bir mücadeleye giren Mekke, Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil ve Ümeyye bin Halef ve Utbe bin Rebiya gibi liderlerini kaybetmişti. Uhud Savaşı'nda Kureş adına savaşın çehresini değiştiren Halit bin Velid, etkin bir zekaya sahip olan Amr bin Az ve Kabe anahtarlığını elinde bulunduran Osman bin Talha gibi ünlü kahramanlar da daha sonra kendi arzularıyla Medine'ye hicret edip, Müslümanlığı seçmişlerdi. Geride Ebu Sufyan, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi kişiler kalmıştı. Ayrıca Kureyş, Müslümanların nüfus alanı içine giren kuzey ve güney bölgelerine güvenlik içinde ticaret yapamayacağını da iyice anlamışlardı. Böylece Mekke, iyiden iyiye sarsılmıştı. Kureyş ileri gelenleri Hudeybiye anlaşması şartlarının kendi yararlarına olmadığını yavaş yavaş anlamaya başladılar. Hatta Kureyş'in tamamen kendi lehine Müslümanların da kendileri için onur kırıcı sandıkları Müslümanlara katılanların Kureyş'e iadesini öngören ve aynı hakkı Müslümanlara tanımayan madde bile günler geçtikçe tek başına Mekke müşriklerini daha yorgun düşüren bir madde oluyordu. Çünkü Kureyş'in elinden kaçan mazlumlar anlaşma maddesi gereğince Medine'ye gitmiyorlardı, Kureyş'e teslim edilecekleri için kendilerini din kardeşlerine ve yeni devletlerine katılmakla bağımlı görmüyorlardı. Öyle olunca Mekke-Şam ticaret yoluna bakan Tihame dağlarına sığınıyorlar. Oradan Şam'a gidip gelen sadece kureş kervanlarına çete saldırıları düzenleyerek, korucuları ve kervandakileri esir ediyor, mallarını ganimet olarak alıyorlar ve böylece haksız, zalim maddeye başkaldırıyorlardı. Onları bu faaliyetlerinde Ebu Basir radıyallahu an adındaki bir Müslüman komuta ediyordu. Bu şahıs Mekke'de kendisine işkence edenlerden kurtulup Medine'ye kaçmış. Ancak Peygamber Aleyhisselam Mekke korucularından iki kişinin eşliğinde anlaşma maddesi gelince onu geri göndermiş. O da yolda birini öldürmüş, diğerini de kaçarak ondan kurtulmuştu. Sonra bu Basir, Kureyş'e karşı savaşını başlatmak için Tihame dağlarına doğru yönelmiş ve Mekke'den kaçan her firari de ona katılmaya başlamıştı. Bu olaylardan sonra son derece rahatsız du rahatsızlık duyan Kureyş, anlaşmanın bütün şartlarını geçersiz kılmak için fırsat gözlemeye koyuldu. Müslümanlar Hudeybiye'den sonra İslam'ı yaymakla meşguldüler. Barışın hakim olması, İslam'ın Arap kabileleri arasında yayılmasına büyük oranda etki sağlamıştı. Kureyş ise İslam'ın bu derece yücelmesine razı olamıyordu. Bu arada hicretin 7. yılında Mude Savaşı'nda Müslümanların Bizans İmparatorluğu'nun ordusu karşısında savaş meydanından çekilmeleri haberi Kureyş'e ulaşmıştı. Ancak bu haber Mekke'de abartılarak yayıldı. Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanları, kuzeydeki bu başarısızlığı Müslümanları dize getirmiş olan büyük bir yenilgi olarak gördüler. Öyle göstermeye çalıştılar. Halbuki öyle değildi. Bunun sonucu olarak Mekke halkı, İslam ve Peygamber Aleyhisselam'ın müttefiklerine karşı cesaret kazandılar. Mute'de, Bizans-Rum ordusu karşısında savaş meydanından çekilen Müslümanlar, 4 sene önce de Uhud'da büyük bir darbe almışlardı ama o günler artık çok uzaktaydı. Çünkü başta Süleym ve Mustalik oğullar olmak üzere tam 15 büyük kabile Peygamber aleyhisselamın emirlerini dinliyordu. Arap Yarımadası'nda savaşçılıklarıyla tanınan bütün kabileler onun destekçisiydiler. Hudeybiye anlaşmasına göre Peygamber aleyhisselamın veya Kureyş müşriklerinin anlaşmalısı olmak isteyenler serbest bırakılmışlardı. Bunun üzerine Bekir oğulları Kureyş müşriklerinin Düşmanları olan huzalar Peygamber aleyhisselamın anlaşmalısı olmuşlardı. Kureyş müşriklerinin müttefiki olan Bekiroğulları ile huzalar arasında İslam'dan önce düşmanlık vardı. Esved bin Rezin eddiliğinin müttefiki olan Malik bin Abbad adındaki adam, ticaret maksadıyla huzaların yurtlarına geldiği sırada huzalar tarafından öldürülmüş ve malları alınmıştı. Bekiroğulları da buna karşı Huzalılardan bir adam öldürmüşlerdi. İslamiyetin Mekke'de zuhurundan kısa bir süre önce Huzalılarda oğulları eşrafından Esved bin Rezin Eddili'yi, onun kabilesinden Selma, Gülsüm, Züyeyb adındaki üç kardeşi, Arafat yakınındaki haram hududunda dikilen taşların yanında öldürmüşlerdi. Bekiroğulları ile huzallar birbirine karşı böyle intikam duygularıyla doluyken, İslamiyet onları birbirine kaynaştırdı ve aralarındaki bu husumeti geçici bir sürede olsa ortadan kaldırmıştı. Nihayet Kureyş, Hüdeybiye barış şartlarını şöyle bir olay ile bozdu. Kinanelerden Enes bin Züneym Eddili bir gün, söylediği bir şiirle Peygamber aleyhisselamı hiciv ve tahkir edince, Huzalardan bir genç, vurup Enes'in başını yarmıştı. Bekiroğulları bunu Huzalardan öç almak için bahane ettiler ve Huzalara karşı kendilerine yardım etmeleri için Kureyşlilere başvurdular. Kureyşliler hicretin 8. yılı Şaban ayında yapılmış olan bir anlaşmasından yaklaşık 17-18 ay sonra kendi sonlarını hazırlayacak karar verdiler. Bekiroğullarından oğulları Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerin yanlarına gittiler ve düşmanları olan huzalların vaktiyle adamlarını nasıl öldürmüş olduklarını, aralarındaki akrabalı ve Hudeybi anlaşmasında nasıl kendilerinin tarafını tutup ahitlerine girdiklerini, huzalların ise Resulullah Aleyhisselam'ın ahdini girdiğini hatırlattılar. Böylelikle huzallara karşı Kureyş müşriklerinden yardım istediler. Hudeybiye barışına rağmen Kureyşler bunu bir fırsat olarak gördü. Ancak Müslümanlara karşı açık açıkta cep almak istemiyorlardı. Bu nedenle huzalardan dolayı doğabilecek sorumluluktan sakındıkları için onlara gizli gizli yardım yaptılar. Kureş müşrikleri Nüfase ve Bekir oğullarına silah, at ve adamlar vererek yardım edeceklerini söylediler. Müdilice oğulları ise, anlaşması hükmünü bozmaktan sakındıkları için nüfase oğullarından uzak durdular Huzağlar Mekke'nin aşağı tarafında vetir diye anılan mevkide dekendilerine ait bir suyun başında ikamet etmekteydiler ve muede halinin gereği olarak herhangi bir topluluğun baskınına uğrama endişesinden uzak bulunuyorlardı Bu sırada Bekir oğulları kabilesinden Diloğulları'nın başkanı nefer bir muaveydi Nevel bin Muaviye kendisine tabi olanları yanına alarak Huzallara geceliğin baskını yaptı. İki taraf birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Kureş müşrikleri de Bekir oğullarını silahlar, atlar ve su ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle desteklemişti. Hatta Kureş'ten bir grup gece gizlice Bekir oğulları ile birlikte savaşa katılmışlardı. Kureş müşriklerinin ileri gelenlerinden olup tanınmamak için yüzlerini örterek çarpışmaya katılanlar arasında Safan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil, Şehil bin Amr, Mikrez bin Havs ve Huvaytıp bin Abtuluz gibi kişilerde bulunuyordu. Bekir oğulları Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla kaçan huzalları harem'e kadar takip ettiler. Harem sınırını işaretleyen dikili taşlara kadar çarpışmaktan ve onları öldürmekten geri durmadılar. Harem sınırına varıp dayanınca Bekir oğullarından bazıları nefele Harem dahiline girdiklerini artık bu işten el çekmesini söylediler. Bunun üzerine Nefel, ağır bir söz ama bugün benim için ilah yoktur. Ey Beküroğulları, öcünüzü almaya bakınız. Vallahi siz haremde hırsızlık yapıyorsunuz da orada öcünüzü almak için Huzal'ları ne diye öldürmeyesiniz dedi. Huzal'lar kaçarak Mekke'ye girdiler ve Büdehil bin Verka ile Köle Rafi'nin evlerine sığındılar. Müdelbin Verkan'ın evine sığınanlar, kadınlar ve çocuklar ve zayıf kimselerdi. Oraya sokuluncaya kadar da Bekiroğulları Huzzalları öldürmekten geri durmamışlardı. Huzza'ya karşı gece vakti yapılan baskında Bekiroğullarını gizlice desteklemiş olan Kureyş ileri gelenleri sabah karanlığında gelip evine girmişlerdi ve yaptıkları bu yardımı hiç kimsenin görmediğini. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ın bilemeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak Kureyşliler sabah olup da Rafi ile Büdeil'in evine sığmış olan huzallardan yirmi erkeğin sığındıkları evlerin kapıları önünde boğazlanmış olduklarını görünce yüreklerine korku düştü. Bekir oğulları ile birlik olup huzalları katlettiklerinin ve Peygamber Aleyhisselam ile aralarındaki anlaşmayı bozduklarının anlaşılacağı kaygısıyla yaptıklarına da pişman oldular. Çünkü bu Arap törelerince felaket cinsinden bir olaydı ve yaptıkları bu işin sonunun kötü olacağını tahmin edebiliyorlardı. İbn İşam, İbnü Lut Eddiyeyinin söylediği bir şiirde, huzalları Rafi ve Budiyeyin evlerine sokup onlara uzun günler geçirttiklerini, onları koç boğazlar gibi boğazladıklarını övünerek dile getirir. Huza'ya karşı Bekir oğullarına gizlice yardım eden Kureş müşriklerinden Sühil bin Amr ki bu anlaşma metnini de imzalatan ya da imzalayan grubun başındaki kişi ve diğerleri durumun ciddiyetini fark edince Nefhe bil Muaviye ve adamlarına yaptıkları yardımı hatırlattılar. Huza'dan ellerindeki geri kalan esirleri serbest bırakmalarını ve onlardan artık kimseyi öldürmemelerini ve eğer öldürmeye devam ederse ona uymayacaklarını bildirdiler. Nefhel bunu kabul etti. Böylece Bekir Bekiroğulları, Huzağları Budel ile Rafi'nin evlerinde üç gün hapsettikten sonra serbest bıraktı ve Huzağlar çıkıp gittiler. Kureş müşriklerinden Haris bin Hişam ile Abdullah bin Ebi Rebiya, Safvan bin Ümeyye, Şehil bin Amr'a ve İkrime bin Ebu Cehil'e gidip ''Sizin bu yaptığınız şey anlaşmayı bozmaktır.'' diyerek onları Bekir Bekiroğullarına yapmış oldukları yardımdan dolayı kınadılar. Daha sonra o sırada Şam'dan gelmiş bulunan Ebu Süfyan'ın yanına vardılar. Haris bin Hişam Abdullah bin Ebi Rabia, Ebu Süfyan'a yapılan bu işin düzeltilmesi gerektiğini, aksi takdirde Peygamber aleyhisselamın ile birlikte gelip kendilerini Mekke'den zorla çıkarabileceğini, bu hakkı elde ettiklerini söylediler. Ebu Süfyan, işin kendileri için hiç de iyilik getirmeyeceğini anlayınca, bu iş... Vallahi ne içinde bulunduğum ne de bir müddet bulunup bıraktığım bir iştir. Bunun sorumluluğu benim üzerime yüklenemez. Vallahi bu iş ne bana danışılmıştır ne de vukuunu işittiğim zaman onu benimsemişimdir. Vallahi Muhammed bize savaş açar ve bütün bu işleri benden sorarsa hakkı vardır. ''Sanırım bu işi haber almadan önce Muhammed'in yanına varıp ateşkes süresini arttırmak, anlaşmayı yenilemek hususunda kendisiyle görüşmem gerekecek.'' dedi. Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar iki yıl önce her ne kadar içi ve çevresi putlarla doldurulmuş olsa da Kabe'yi ziyaret için gelmişler. Fakat Kureyş tarafından engellenip Hudeybiye anlaşmasına zorlanmışlardı. Ama Kureyş, biraz önce arz ettiğim olayla imzalamış olduğu anlaşmaya sadakat göstermediğini ortaya koymuştu. Kureyş'in Bekir oğullarını gizlice desteklemesiyle huzaları yendikleri olayın üzerinden üç gün geçmiş, Peygamber aleyhisselam halka sabah namazını kıldırmış ve arkası halka dönük olarak mescitte oturmuştu. Amr bin Salim el-Huzai, yanına huzalardan kırk süvari alarak, başlarına gelenleri anlatmak ve yardım istemek üzere Medine'ye Rasulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi ve baş ucunda durup şiirini okumak için izin istedi. Peygamber Aleyhisselam izin verince şiirini okudu ve okuduğu şiirinde mealen şöyle dedi. Ey Rabbim ben bizim babamızla peygamberin babası arasındaki eski ittifakı anıyor ve Muhammed'den yardım diliyorum. O zaman biz ana mevkiindeydik. Sen ise o mevkindeydin, bizden doğdun. Sonra Müslüman olduk ve sana yardımdan el çekmedik. Öyleyse ey Allah'ın elçisi, Allah'ın sana hazırlamış olduğu yardımla bize yardım et. Allah'ın kullarını çağır, yardıma gelsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Büyük bir ordunun başına geçmiş bulunsun Yapılan üzülme öfkesinden renkten renge girsin Denizler gibi köpükler saçarak akıp gelsinler Çünkü Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar Seninle yaptıkları sağlam anlaşmayı bozdular Bizi Mekke'nin aşağı tarafındaki yerimizde gafil avladılar benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı çağıramayacağımı sandılar. Halbuki onlar hem çok zayıf hem de sayıca çok da az idiler. Bize vetirde geceliğin uykudayken birden saldırdılar. Bizi rükû ve secdedeyken öldürdüler. Abdümenaf oğullarının annesi de Sayın annesi de Huza'lardandı. Bu sebepten dolayı bir zaman sen bizim evladımızdın diyerek bu akrabalığı hatırlatıyordu Amr bin Salim. Peygamber aleyhisselam da Amr bin Salim'e bu hususta kimi suçlu bulduklarını sordu. O da Bekir oğullarının oğulları nüfaseleri suçlu bulduğunu ve bunların başkanının da Nefel bin Muaviye Eddili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam, Mekkelilere adam gönderip, bu işi onlara sorup, kendilerini bazı hususları seçmekle muhayyer kılacağını belirtti. Resulullah Aleyhisselam, Amr bin Salim'in şiirini dinledikten sonra, ridasını toplayarak ayağa kalktı ve kalkarken de, ''Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle, Kâboğullarına yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım, kudret elinde bulunan Allah'a and olsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum şeylerle bunları da koruyacağım. Ey Amr bin Salim, sen yardım olundun buyurdu. Bu çıkış, nübüvvet öncesinde hülful fudülde kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana, Çıkışını tekrardan gözümüzde canlandır verdi. O sırada Peygamber aleyhisselama gökte bir bulut göründü. Peygamber aleyhisselam, bu bulut yağmur yardırırcasına beni kaplara yardım olanacağına işarettir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre, Peygamber aleyhisselam Kâboğullarına yani huzallara yapılana o kadar kızmıştı ki, o güne kadar hiç bu kadar kızdığı görülmemişti. Ayrıca Huza süvarileri, Peygamber aleyhisselamdan yardım istedikten sonra, Enes bin Züneym eddiliğinin kendisini hicvettiğini söyledikleri, bunun üzerine Peygamber aleyhisselamın da onun kanını heder kıldığını belirtir. Mazlum Müslümanların, Mekkelilere bırakılması pahasına, Hudeybiye anlaşması maddelerine bağlı kalan Allah Resulü aleyhisselam, bütün askeri, siyasi ve ekonomik gücüne rağmen Mekkeli müşriklere Mekke'den çıkarmak için bir hamle bahanesi aramayan Allah Resulü Aleyhisselam, Kureyş'in göz göre göre büyük bir ihanetle anlaşmayı bozması karşısında seyirci kalamazdı. Bu nedenle Resulullah Aleyhisselam Kureyş müşriklerine asaptan Hazreti Damra ile bir mektup gönderdi. Bu mektupta Kureyş müşriklerine üç seçenek sunuluyordu. Ya öldürülen huzaların kan bedellerini ödeyecekler veya bekir oğulları ve Nüfaseoğulları ile olan ittifak, ahit ilişkilerini kesecekler ya da bir anlaşmasını bozan kötü eylemleri yüzünden Müslümanlarla savaşa hazır olacaklardı. Allah ahlakı muhteşem bir kul, kulu muhteşem bir Resul. Bu ihanet karşısında bile hemen ansızın bir baskın peşinde düşmüyor. Yine onlara üç seçenek sunmayı düşünüyor. Kureş ileri gelenleri bildirilen bu seçenekler karşısında kamplara bölündüler. Her bir seçeneği de savunanlar vardı ve bu konuda bir uzlaşmaya varmak güçtü. Abdümenaf oğlarından Kurata bin Abdil Amr bin Nevhel, Bekir oğullarından nüfaseler yoksulluk ve darlık içindedirler. Huzail'lerden öldürülenlerin kan bedellerini biz ödeyemeyiz. Bunu ödemeye kalkmak bizde tütöz bırakmaz. Kam parasını ödemek, Kureyş için büyük bir itibar kaybına yol açacaktı. Nüfaselerle ittifak ve ahit ilişkilerimizi kesmemize gelince, Araplar içinde nüfaseler kadar şu Beytullah'ı hac ve ziyaret eden, Beytullah'ı tazime onlar kadar özenen bir kavim yoktur. Onlar bizim müttefikimizdir. Biz onlarla olan ittifak ve ilişkimizi kesemeyiz. Bekiroğulları ile olan anlaşmanın bozulması da ekonomik zarara sebep olacaktı. Fakat biz onunla yani Peygamber aleyhisselam kastediyor, savaşacağımızı bildirelim dedi. Böylece Kureyş, verdiği cevapta anlaşmayı hükümsüz saymayı tercih etmişti. Hz. Damr'a geri dönüp Kureyş'in cevabını Peygamber aleyhisselama bildirdi. Bu arada Mekke'nin ileri gelenleri elçiyi bu biçimde reddettiklerine pişman oldular ve elçinin gidişinin ardından Ebu Süfyan'a bir uzlaşma teşebbüsü ve anlaşmayı yenilemesi için Peygamber aleyhisselama gönderme kararı aldılar. Bu bazı yazarlar, Mekkeliler Ebu Süfyan'ı göndermekle yanlış bir iş yapıldığını kabul edecekler. Fakat muhtemelen bu işi yapanlar anlaşmada yer almadığı için ya da kendi başlarına hareket ettikleri için kendilerinin bundan sorumlu olmadıklarını iddia edeceklerdi. Daha sonra da anlaşmayı bundan böyle bu, kimileri, bu kimseleri de içine alacak şekilde yenileyeceklerdi. Ne var ki Resulullah Aleyhisselam oyunu onların tarzıyla oynamaya niyetli değildi ve Bekir kabilesine karşı güç kullanma konusunda onların Ebu Basir karşısındaki durumuna kıyasla daha iyi bir durumdaydı. Amr bin Salim ve arkadaşlarından sonra Müdehil bin Verka da Huzza'dan bazı kimselerle birlikte Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Müdehil bin Verka Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla Beküroğullarının huzaları nasıl öldürüldüklerini kendilerine haber verdi ve Mekke'ye dönmek üzere Medine'den ayrıldı. Peygamber aleyhisselam eshabına, Ebu Süfyan, Hüdeybiye anlaşmasını sağlamlaştırmak ve mütareke süresini uzatmak için yanınıza gelmek üzeredir. Fakat istediğini elde edemeden öfkeyle geri dönüp gidecektir buyurdu. Ebu Süfyan bin Harp, Medine'ye gidenlerin ilkinin kendisi olduğunu ve huzaların Resulullah Aleyhisselam'a gitmediğini düşünerek ile birlikte Mekke'den Medine'ye doğru hızla yola koyuldu. Medine'den ayrılan Amr bin Salim ile arkadaşları Ebba'ya gelince dağılıp yoldan ayrılmış ve sahile doğru gitmişlerdi. Büdeyl ile arkadaşları ise yola devam etmişler ve Usfan'da Ebu Süfyan'a karşılaşmışlardı. Ebu Süfyan, Büdeil'in Resulullah Aleyhisselam'ın yanından geldiğini düşünüp kendisine nereden geldiğini sordu. Ancak Ebu Süfyan, istediği cevabı alamayınca daha açık olarak ''Ey Büdeil, Muhammed'in yanına vardın mı?'' diye sordu. Büdeil ise, deniz kıyısında bulunan huzağaların yanından geldiğini söyledi. Sonra da onlarla birlikte öğle vakti dinlendiler. Daha sonra Büdeil ile arkadaşları kalkıp Mekke'ye doğru yol almaya başladı. Ebu ''Ebu Süfyan'' ''Eğer Büdeil Medine'den geliyorsa muhakkak hayvanı hurma çekirdeği yemi yemiştir.'' dedi ve kalkıp Büdeil'in devesinin çöktüğü yerdeki devenin artıklarını alıp ezdi. İçinde hurma çekirdeği yemi bulunduğunu gördü ve ''Allah yemin ederim ki Büdeil Muhammed'in yanından geliyor.'' dedi ve Medine'ye doğru yola devam etti. Ebu Süfyan Medine'ye gelince Resulullah Aleyhisselam'ın zevcesi olan kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti. Ancak Ebu Süfyan, Peygamber aleyhisselamın döşeğine oturmak isteyince, kızı Ümmü Habibe döşeği hemen dürüp, babasını onun üzerine oturtmadı. Ebu Süfyan, ''Ey kızım, sen bu döşeği mi benden esirgedin, yoksa beni mi bu döşekten esirgedin anlayamadım.'' dedi. Hz. Ümmü Habibe, ''Hayır, bu Allah'ın elçisinin döşeğidir. Sen müşriksin, bunun için seni onun döşeğine oturtmak istemedim.'' dedi. Ebu Süfyan, vallahi ey kızım, benim evimden ayrıldıktan sonra sana kötülük isabet etmiş dedi. Hazreti Ümmü ise, hayır, Allah bana İslamiyet'i nasip etti. Babacığım, senin gibi Kureyşlilerin ulusu ve yaşlısı olan bir kişi, nasıl olur da işitmez, görmez, taştan yontulmuş putlara tapar. Ebu Süfyan, yazıklar olsun sana. Senden bunu da mı isteyecektim? Ben atalarımın bugüne kadar taptıklarını bırakacağım da Muhammed'in dinine uyacağım dedi. Daha sonra Ebu Süfyan kızının söyledikleri karşısında şaşırmış olarak onun yanından ayrıldı ve mescitte bulunan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitteydi. Ebu Süfyan, Peygamber aleyhisselama, Hüdeybiye barışı yapılırken hazır bulunamadığını, anlaşmayı yenileyip ateşkes süresini uzatmak istediğini söyledi. Peygamber aleyhisselam da, ''Biz, Hüdeybiye gününde yaptığımız anlaşmanın üzerinde duruyoruz. Ona ne aykırı davranışta bulunuruz, ne de onu değiştiririz.'' buyurdu. Ebu Süfyan, muahedeyi yenilemek hususunda dileğini hatırlattı. Tekrarladı. Fakat Peygamber aleyhisselam buna cevap vermedi. Bundan sonra Ebu Süfyan Ebu Bekir'in yanına gitti ve Resulullah Aleyhisselam'la konuşup anlaşmayı yenilemesini ve ateşkes süresini uzatıp halkın arasını bulmasını istedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ise böyle bir iş yapmayacağını ve yapamayacağını söyledi. Hazreti Ömer'le konuşmasını önerdi. Ebu Süfyan ise kendisini himayesine alıp halkın içerisinde bunu açıklamasını istedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ise biz... Ancak Allah'ın elçisinin himaye ettiğini himaye edebiliriz dedi. Ebu Süfyan, Ebu Bekir radiyallahu ayrıldıktan sonra Hazreti Ömer'e gitti. Ve ona da anlaşmayı yenileyip halkın arasını bulmasını söyledi. Lakin Hazreti Ömer'in Ebu Süfyan'a cevabı sert oldu. Demek muayedeyi bozdunuz. Eğer ondan yeni bir şey kalmışsa Allah onu da yok etsin. ''Ben sizin için mi Allah'ın elçisine gidip şefaat dileyeceğim? Vallahi ben küçücük bir karıncadan başkasını bile bulamasam yine ondan yararlanmaya çalışır, sizinle çarpışırım.'' dedi. Bu süfiyat Hz. Ömer radıyallahu bu sözleri işitince ''Vallahi kavmine karşı senin kadar katı ve kötü davranan görmedim.'' dedi. Ebu Süfyan yardımlarını istemek üzere Hazreti Osman ve Sa'd bin Ubade'nin yanına gitti ama onlardan da olumsuz cevap aldı. Daha sonra Hazreti Ali'nin evine gitti. O sırada Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin yanında bulunuyor ve henüz bir çocuk olan Hazreti Hasan da evin içinde geziniyordu. Ebu Süfyan Hazreti Ali radıyallahu ana Resulullah aleyhisselama gidip kendisi için şefaatçi olmasını, kavmi için anlaşma ve ateşkes yazmasını yeniletmesini söyledi. Hazreti Ali bunun kendisinin yapacağı bir iş olmayıp Allah'a ve Resulüne ait bir iş olduğunu Resulü Aleyhisselam'ın bir işe karar verdiyse onu muhakkak yapacağını ve bu işle ilgili olarak kendisiyle konuşamayacaklarını söyledi. Bu kez bu Süfyan Hazreti Fatıma'ya döndü ve ey Fatıma sen kavminin kadınları arasında büyüklüğünü gösterecek bir iş yapmak istemez misin dedi. Ona da Ebu Bekr'e söylediği gibi söyledi. ''Ve sen iki taraf halkını himaye alıp uzlaştırsan da, Araplar içinde büyük kadınların hayırlısı olsan olmaz mı?'' dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a annemiz, ''Ben ancak bir kadınım.'' dedi. ''Ebu Süfyan, senin himayeci olman caizdir. Nitekim kız kardeşin Zeynep, Ebul As bin Errebi'yi himayesine almıştı. Bunu Muhammed de caiz görmüştü.'' dedi. Fakat Hazreti Fatıma, radiyallahu da olumsuz yanıt verdi ve peygamber aleyhisselama ait bir iş hakkında hüküm vermeyeceğini, veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine bu Süfyan, Ey Muhammed'in kızı, şu yavrucunu emretsen de, iki taraf halkı arasında himayeci olduğunu söylese olmaz mı? O böyle yaparsa, kendisi zamanın sonuna kadar Arapların ulusu olur dedi. Hazreti Fatıma, vallahi benim bu yavrum, ne halk arasında himayeci olacak yaşa gelmiştir, ne de Allah'ın Resulü aleyhisselama karşı bir kimse himayeye alınabilir, dedi. Ebu Süfyan, Hazreti Ali'ye dönerek, kendisine karşı işlerin çok zorlaşmış olduğunu ve kendisine bir öğüt vermesini istedi. Hazreti Ali radıyallahu an, ben şu gündeki kadar senin gibi ne yapacağını şaşırmış bir adam görmedim. Vallahi sen, ''Ben senin için yararlı olabilecek bir şey bilmiyorum. Fakat sen kinane oğullarının ulususun. Kalk. İki taraf halkını uzlaştırmak için himayene aldığını ve halkın arasını bulacağını ilan et. Sonra da yurduna çek git.'' dedi. Ebu Süfyan ''Bunun benim için bir yarar sağlayacağını sanıyor musun?'' diye sordu. Hazreti Ali ''Hayır. Vallahi yarar sağlayacağını pek sanmıyorum. Fakat senin için bundan başka yapılacak bir şey de bulamıyorum.'' dedi. Ebu Sufyan, Hazreti Ali radıyallahu söylediğini doğru buldu ve yapmaya karar verdi. Ardından Peygamber Aleyhisselam'ı mescidine gidip, Ey insanlar! Ben iki taraf halkını ahit ve emanım altına aldım. Vallahi benim bu ahdime hiç kimsenin muhalefet edeceğini sanmıyorum. Muahideyi yeniledim. Halkın arasını bulacağım dedi ve böyle derken de sağ elini sol elinin üzerine koydu. Sonra da Resulullah aleyhisselamın yanına vardı ve, Ey Muhammed! Sen benim bu eman ve himaye ahüdümü zannetmem ki reddedesin dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam, Ey Ebu Süfyan, bu senin sözündür buyurdu. Daha sonra Ebu Süfyan devesine binip Mekke'ye döndü. Medine'de hiç kimse yapılan hatadan Kureyş'in sorumlu olmadığı fikrine ikna olmadı. Ebu Süfyan'ın Hz. Hasan'ın şefaatçi olmasını dilemesi gibi sözler, Sonraları Hazreti Ali ve Muaviye mücadeleleri münasebetiyle söylenmiş olabileceği gibi Ebu Süfyan'ın dar durumda her çareye başvurabilecek durumda olmasından Ebu Süfyan'ın Mekke'ye dönüşü gecikince Kureyş müşrikleri onun Resulullah Aleyhisselam'a gizlice tabi olduğunu ve Müslümanlığını gizlediğini düşünmeye başlamışlardı. Ebu Süfyan geceliğin evine varınca karısı Hint "Kammin seni Müslüman oldu diye suçlayıncaya kadar orada tutuldun kaldın kalışını kavmin yanına başarıyla dönmek için uzattınsa değer dedi. Ebu Süfyan olup bitenlere haber verip ailenin dediğini yapmaktan başkasına yol bulamadım deyince Hint ona sen Kureş kavminin iyilikten uzaklaştırılmış, kötüleşmiş bir elçisi oldun diyerek hakaret etti. Ebu Süfyan sabah olunca İsa ve Naile putlarının yanında başını kazıtıp onlara kurban kestikten sonra ben babamın üzerinde öldüğü şeyden Ölünceye kadar sizinle birlikte bulunmaktan ayrılmayacağım diyerek kurbanın kanını putların başlarına sürdü. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri onun Müslüman olmadığını anladılar. Kendisini suçlamaktan vazgeçtiler. Kureyş müşrikleri Ebu Süfyan'a ateşkeş süresini uzatıp uzatamadığını sordular. Ebu Süfyan, ben kalpleri bir tek kalp haline gelmiş bir kamin yanından geliyorum. Vallahi onlardan yarar umduğum, Küçük, büyük, kadın, erkek hiçbirini bırakmaksızın hepsile konuştum. Onlardan bir şey koparmayı başaramadım. Muhammed'in yanına vardım, kendisiyle konuştum. Vallahi bana hiçbir cevap vermedi. Sonra Ebu Kuhafe'nin oğluna, yani Ebu Bekir'e gittim. Onda da bir hayır bulmadım. Sonra Hatta'nın oğluna gittim, Ömer'e. Onu düşmandan daha düşman buldum. Sonra Ali'nin yanına vardım, kendisini kavmin en yumuşağı buldum. Ali bana bir şey işaret etti, ben de onu yaptım. Vallahi o yaptığım şeyin bana bir yararı olur mu, yoksa olmaz mı bilmiyorum dedi. Ve Hazreti Ali'nin kendisine tavsiyesini kureşlere anlattı. Kureş müşrikleri Hazreti Ali'nin bu tavsiyesine Resulullah Aleyhisselam'ın onay verip vermediğini sordular. Ebu Süfyan hayır, ben bunu yaptıktan sonra Muhammed'in yanına vardım ve ''Ben iki taraf halkını uzlaştırmak için himayemi aldım. Zanetmem ki sen bu himayeyi alışımı reddedesin.'' dedim. Bana Ebu Süfyan, ''Bu senin kendi sözündür.'' dedi. Başka bir şey demedi. kureş müşrikleri, ''Yazıklar olsun sana. Vallahi adam, yani Hz Ali, seninle eğlenmekten başka bir şey yapmamış. Yaptığın şey bir yarar sağlamadı. Bir şey yaramadı.'' Ebu Sufyan, ''Evet bir işe yaramadı. Fakat vallahi bundan başka da yapacak bir şey bulamadım.'' dedi. Kureş müşrikleri, ''Demek sen hiçbir şey yapamamışsın. Vallahi biz bugün dönen elçi gibi başarısız hiçbir elçi görmedik. Sen bize ne savaş haberi getirdin ki savaşa hazırlanalım, ne barış haberi getirdin ki güvenlik içinde bulunalım.'' dediler. Kureyş'in i bir anlaşmasının hükümlerini ihlal etmesi fetih girişiminde bulunmak için Müslümanlara haklı bir fırsat vermişti. Tarihen sabittir ki bir düşünce zafere kilitlenirse bütün engeller yolunun üzerinden kalkar. Bu fetihte de buna şahit olacağız. Ebu Sufyan dönüp Mekke'ye gittikten sonra Resulullah aleyhisselam kendisinin sefer hazırlığını görmesi için Hazreti Ayşe'ye emir verdi. Hazreti Ayşe Resulullah aleyhisselam için sevik Un ve hurmadan yol azı hazırlamakla meşgulken, Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ayşe'nin evine geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an sefer hazırlığımı yaptığını sordu. Hazreti Ayşe de olumlu yanıt verdi. Ebubekir radıyallahu an Peygamber Aleyhisselam'ın nere gitmek istediğini sordu. Hazreti Ayşe ise bilmediğini belirtti. Bu kez Hazreti Ebubekir kısa bir süre önce Bizans yani Rumlar ile savaşıldığı için Peygamber aleyhisselamın Bizans'ta savaşmak isteyebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radiyallahu anh annemiz, Peygamber aleyhisselamın Süleymoğullarına, Sakiflilere ya da Hevazinler üzerine gitmek isteyebileceğini belirttiği sırada, Peygamber aleyhisselam içeri girdi. Hazreti Bekir, ''Ey Allah'ın elçisi, sefere mi çıkmak istiyorsun?'' diye sordu. Peygamber aleyhisselam, ''Evet.'' buyurdu. Hazreti Bekir, ''Ben de hazırlanayım mı?'' diye sordu. Peygamber aleyhisselam yine evet buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an nereye gitmek istediğini, Rumlara mı, Necid halkına mı, yoksa Kureyşilere mi diye sordu. Peygamber aleyhisselam Kureyşlilerin üzerine gideceğini ve bunu gizli tutup hemen hazırlanmasını emretti. Peygamber aleyhisselam eshabına sefer için hazırlanmalarını emretti ancak nereye gidileceğini bilirtmedi. Peygamber aleyhisselam Mekkelileri korkutup hareketsiz, Bırakacak ve azılı düşmanları dışında kimsenin etkin olarak direnmemesini sağlayacak kadar büyük bir güç toplamaya başladı. Ve çöl halkına, Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler gönderdi. Esma bin Harise ile Hint bin Harise'yi Eslemlere, cündük bin Mekis ile Rafi bin Mekis'i Cüheynelere, İma bin Rahda ile Ebu Ruhm Külsüm bin Hüseyin'i Hüseyin oğlarına, Gıffar oğullarına, Makil bin Sinan ile Nuaym bin Mesud'u eşcağlara, Bilal bin Haris ile Abdullah bin Amr el Müzeniyi Müzeynelere, Haccac bin İlat Es-Sülemi ile İrbaz bin Sariye'yi Süleymoğullarına, Bişir bin Süfyan ile e, Bideyl bin Verkay'ı Kâboğullarına yani huzağlara gönderdi. Bu davetçiler, Allah'a ve ahiret gününe iman eden herkesin Ramazan'da Medine'de hazır bulunması gerektiğini ifade eden peygamber aleyhisselamın emrini bildirdiler huzayi bin Abdinum hum yanına alarak revhada abdullah bin malik gıfarileri yanına alarak Sukya'da kudame bin sümame süleymoğullarını yanına alarak kudeytte sad bin Cessame leysoğullarını yanına alarak keditte ya da kudeyt diyoruz daha güncel ismiyle kaboğulları da kudeytte rasulullah aleyhisselamın ordularına katılacaklardı Peygamber aleyhisselamın bütün Müslüman kabilelerin Medine'de toplanmasını istememesinin nedeni İslam ordusunun hakiki gücünü gizlemek ve düşmanın tahmin edemediği bir kuvvetle karşı karşıya kalmasını sağlayarak mukavemet etmesine engel olmak ve dolayısıyla kan dökülmesine mani olmaktı. Peygamber aleyhisselam plan, tedbir, strateji üzerine bütün çalışmalarını yaptıktan sonra sefere çıkmak istiyordu. Eslemler, cühenneler, Eşçalar ve daha başka Arap kabirileri Medine'ye geldiler. Ordu Ebu İnebe kuyusunda toplandı. Muhacirlerle Ensardan herkes sefere katılmıştı. Muhacirlerin sayısı yedi yüzdü. Yanlarında da üç yüz at vardı. Ensarın sayısı dört bindi. Yanlarında da beş yüz at vardı. Müzeynilerin sayısı bin veya bin üç. Yanlarında yüz at var. Eslerlerin sayısı 400'dü ve yanlarında 30 at vardı. Cüheinilerin sayısı 800, 700 veya bin ya da 1400'dü. Yanlarında 50 at vardı. Gifarilerin sayısı 400'dü. Süleymlerin sayısı 700 veya bindi. Kayis, Esed, Temim ve başka kabilelerden de gelip mücahitler arasında katılanlar vardı. Toplananların mevcudu 10 bin veya 12 bin kişiydi. Bu ordu sayı ve silahca Arap Yarımadası'nın tarihte ilk kez şahit olduğu bir orduydu. Sahabeler nereye gidileceği hususunda fikir ayrılığına düşmüşlerdi. Kimi Peygamber aleyhisselamın Şam'a gitmek istediğini, kimi Sakiflilere gitmek istediğini, kimisi de Hevazinlere gitmek istediğini sanıyordu. Onlar bu ihtimalleri konuşurken, Peygamber aleyhisselam Mekke'ye doğru gidileceğini bildirdi. Peygamber aleyhisselam Mekke'ye giden dağ yollarına ve geçitlere nöbetçiler yerleştirdi. Hz. Ömer'i de nöbetçiler üzerinde denetçi olarak görevlendirdi. Hz. Ömer radiyallahu an nöbetçilere gizlice Mekke'ye geçip gitmek isteyen hiçbir kimseyi bırakmayacakları ve onları geri çevirmeleri hususunda uyarmakta, böylece hiç kimsenin Mekke'ye gitmesine fırsat vermemekteydi. Peygamber aleyhisselamın Mekke'nin hazırlıklarından haberdar olmasını önlemeye yönelik aldığı tedbirlerden birisi de Medine dışına yolculukları yasaklamasıydı. İslam ordusu yol boyunca zikzaklar çizerek nereyi hedef aldığını belirsiz tutmaya çalışmıştı. Alınacak tüm tedbirler alındıktan sonra artık iş duaya gelmişti. Peygamber aleyhisselam mübarek ellerini açtı ve ey Allah'ım yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut, görmez ve işitmez et kureşlerin gözlerini bağla, beni birdenbire görsünler. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke üzerine yürüyeceği sırada, esaptan Bedir gazisi, Hatıp bin Ebi Belta, Mekkeli müşriklere bir mektup yazarak, Peygamber Aleyhisselam'ın bu husustaki kararını bildirmek istedi. Hatıp yazısını, Safvan bin Ümeyye ile, Süheyl bin Amr ve İkrime bin Ebu Cehil'e verilmek üzere yazdığı mektubunda şöyle dedi. Allah'ın elçisi, Gazaya çıkacağını halka bildirdi. Kendisinin sizden başkasına gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Sizde gönderdiğim yazımla yanınızda benim bir iyilik ve minnet elimin bulunmasını arzu ettim. Hatik bin Ebi Belta, Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu bir kadına vermişti. Rivayete göre bu kadın, Müzeynelerin arç halkından kenut idi. Kendisi Ebu Amr bin Sayfi bin Haşim bin Abdümenaf'ın yahut Ebu Leheb'in azatlısı cariyesi Sare diye anılan bir kişiydi. Sare Medine'ye geldiği sırada Peygamber aleyhisselam sefer için hazırlanıyordu. Peygamber aleyhisselam Sare'ye müslüman olarak mı geldiğini sordu. O da olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam niçin geldiğini, yaktığı atların söylediği şarkıların kendisini kurtaramadığını mı sordu? Sare'de, sizler köle azat edicilersiniz, aşiret sahibisiniz. Köle azat ediciler, Bedir günü ölüp gittiler. Ben son derecede muhtaç duruma düştüm. Bana yiyecek ve binecek veresiniz. Beni giydirip kuşatasınız diye yanınıza geldim. Kureyşliler kendilerinden birçok kimse öldürüldüğünden beri şarkı dinlemeyi bıraktılar. Bedir harbinden sonra benden bir şey söylememi isteyen olmadı. Ben de şarkı söylemeyi, ağıt yakmayı bıraktım dedi. Peygamber aleyhisselam, Abdülmuttalip oğullarını Sare'ye yardıma teşvik etti. Onlar da hemen onu gidirip kuşattılar. Bir de hayvan bulup kendisini bindirdiler. Yol azığını da koydular. Hatıb bin Ebi Belta, Sare'ye, Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu, onlara ulaştırma ücreti olarak on dinar ile bir elbise verdi. Hatıb Sare'ye, ''Bunu elinden geldiği kadar gizli tut. Mekke'ye giderken de ana yoldan gitme. Çünkü yol üzerinde bekçiler, nöbetçiler var. Sen dağ yolları ve geçitlerinden bir yolu tut. Muhaccenin yolundan, sol tarafından, flük içine, akik yoluna doğru git.'' dedi. Sare mektubu başına yerleştirdikten sonra üzerinden saçlarını bölükler halinde örerek gizledi. küreş müşriklerine teslim etmek üzere yola çıktı. Hatıb'ın bu uygunsuz tutum ve davranışı hakkında Peygamber Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'dan haber geldi. Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvan ve Miktada Hah Bahçesi'ne gitmelerini, yani Hah Bahçesi de Mekke ile Medine arasında Hamrül Esed yakını da bir yer, oraya varıp yanında mektup bulunan bir kadın bulunacağını, mektubu alıp, kendisine getirmelerini ve kadını serbest bırakmalarını, eğer mektubu vermezse, kadına ceza vermelerini emretti. Hazreti Ali ve arkadaşları kadına hahta vardılar ve kendisine mektubun nerede olduğunu sordular. Kadın yanında mektup olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, devenin üzerinden indirilip eşyasını aradılar. Ancak mektubu bulamadılar. Hazreti Ali keramallahu vece Allah'a yemin ederim ki, ne Allah'ın elçisi yanılır, ne de biz yanılırız. Sen bu mektubu bize ya kendiliğinden çıkarırsın, ya da seni ondan soyarız. Daha sonra da kılıcını çıkardı, ya mektubu çıkarırsın, ya da kılıcı tepene indiririm dedi. Hain ve nankör kadın, işin ciddi olduğunu görünce, Hz. Ali'ye yüzünü kendisinden başka tarafa çevirmesini istedi. Hz. Ali yüzünü çevirince, Kadın örgülü saçlarını çözdü, mektubu çıkarıp Hazreti Ali'ye verdi. Onlar da mektubu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a getirdiler. Mektubun müşriklerden bazı kişilere Hatib bin Ebi Belta tarafından yazılıp gönderilmiş ve içinde Peygamber Aleyhisselam'ın savaş işinin onlara bildirilmiş olduğunu gördü. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam Hatib yanına çağırttı. Hatib gelince mektup kendisini okundu. Ve mektubun kendisine ait olup olmadığı soruldu. Hatıp da kendisine ait olduğunu kabul etti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, niçin böyle bir davranışta bulunduğunu kendisine sordu. Hatıp da, ey Allah'ın elçisi, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben asıl Kureyşlilerden değilim. Senin yanındaki muhacirlerin, Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları var. Ben ise Kureyş cemaati içinde, ''Ne soyu ne de kabilesi olmayan bir kişiyim. Üstelik çoluk çocuğum da onların aralarında bulunuyor. Ben bunu onlara bir iyilik edeyim, kendilerini minnet altında bırakayım da oradaki ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu İslamiyet'ten sonra küfre rıza gösterdiğim için değildim. İyi biliyorum ki Yüce Allah'ın onlara indireceği azap karşısında benim bu mektubum kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak.'' gelebilecek azaptan onları kurtarmayacaktır dedi. Hatıp bunu söyleyince, Resulullah Aleyhisselam onu tasdik etti ve, yanındaki hesabına da, o size doğru söyledi buyurdu. Hz. Ömer, çıkıştı. Ey Allah'ın elçesi, bu adam, Hatıp, Allah'a ve Resulüne ihanet etmiştir. İzin ver, şu münafığın boynunu vurayım dedi. Peygamber Aleyhisselam ise, o, Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Belki de Yüce Allah, Bedir savaşına katılmış olanlara, siz istediğinizi yapın, ben sizi bağışlamışımdır. Cennet size vacip olmuş, siz cennete girmeyi hak etmişsinizdir buyurmuştur buyurunca, Hazreti Ömer'in öfkeli gözlerinin yeri değişti, gözleri yaşla doldu ve sonra Yüce Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bazı alimler Hatib'in bu davranışıyla alakalı olarak büyük insanlar da bazen küçülürler. Allah kullarını zayıflık anında düştükleri hatalardan dolayı cezalandırmaz. Hatıbın Mekke'de kalan ailesini hima edecek kimsesi yok. Yalnız kalacaktı. Bu yüzden Kureyşlilere ihtiyat kabilinden bir iyilik yapmalıydı. Hatib böyle düşünüyordu. Bu düşünce elbette hatalı. Çünkü müşrikler Müslümanlara karşı düşmanlıklarında ne akraba ne de dost gözetmemişlerdi. Savaşı kaybetsek de onları sevemeyiz. Onlara karşı Allah için hasım olduk ve Allah bizden onlara karşı malımızla ve canımızla harp etmek için söz aldı. Bu hoşgörü dolu takdir ile İslam'ın güzellikleri ve faziletleri sahibi hata etse de unutmadığını öğrenmiş oldu. Hatip radıyallahu anın bu husustaki tutum ve davranışı üzerine Allah azze ve cel mümtehine suresinin ilk dört ayetini indirdi. Bu ayette, Ey iman edenler! Benim de düşmanım! ''Sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıp çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz?'' Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah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 Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. Rabbimiz. Yalnız sana güvendik. Yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de sanadır. Hatıb'ın gönderdiği mektubu Müslümanlar ele geçirdikten sonra Sare'nin Mekke'ye gitmesine izin verildi. Kadın okuma yazma bilmiyordu. Belli ki mektubun içeriği hakkında da bilgisi yoktu. Ama Peygamber aleyhisselam, Sari'nin orada başından geçenleri anlatacağını ve Mekkelilerin bundan kimi sonuçları çıkarabileceklerini düşünüyordu. Bu nedenle bazı şaşırtmalar gerekliydi. Bunlardan biri hicretin 8. Ramaz yılında, Ramazan ayının başınıcında Peygamber aleyhisselam Mekke'nin fethi için hazırlıklar yaptığı sırada asıl hedefini gizlemek masadıyla İzzam veya Batlı Nahle tarafına bir seriye görelendirmesiydi. Seriye'nin komutanı Abdullah bin Ebi Hadret veya Ebu Katade bin Rebiul Ensari idi. Seriye'de selam veren e, Amir bin Azbat Aleşcan'ın Muhallem bin Cessame tarafından öldürülüp eşyasının gasp edilmesi üzerine Nisa suresinin 94. ayeti inmişti. Ayeti kerimede ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin çünkü Allah nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken yani kafirken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Hicretin sekizinci yılı on Ramazan. Çarşamba günü ikindi vakti Müslümanlardan on bin kişilik askeri bir topluluğun başında yerine Ebu Rühüm Külsüm bin Husayn'i vekil bırakarak Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı Resulullah Aleyhisselam. Yola çıkılırken Peygamber Aleyhisselam ve mücahitlerin hepsi oruçluydular. Resulullah Aleyhisselam, orucunu tutmak isteyen tutsun, orucunu açmak isteyen de atsın diye buyurdu. Peygamber Aleyhisselam orucunu tuttu. Muhacirler de tuttular. Susuzluk mevkine eriştiler. Peygamber Aleyhisselam oraca geldiği zaman çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü, yüzünü yıkadı. Müslümanlar yaya ve binitli olarak Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Kuraylı denilen yere. Resul Aleyhisselam'a oruçlu olmanın halka ağır gelmeye başladı ve herkesin onun ne yapacağına baktığını söylediler. Peygamber aleyhisselam, Usfan ile Emeç arasındaki Kudayt mevkine gelince, öğle ile ikindi arası veya ikindi namazından sonra, bineğinin üzerindeyken bir bardak su getirtti. Bardağı herkesin göreceği şekilde kaldırdı, sonra içti ve orucunu açtı. Müslümanların da oruçlarını açmalarını emretti. Müslümanlardan bazısının orucunu açtığı, bazısının ise oruçlarını açmayıp tutmaya devam ettikleri haber verilince, Resulullah Aleyhisselam, onlar emre karşı gelenlerdir. Siz sabahleyin düşmanlarınızla karşılaşacaksınız. Orucu açmak sizin için zindeliktir.'' buyurdular. Düşmanla karşılaşacakları haber verilince hepsi merruz zahranda oruçlarını açtılar. Resulullah Aleyhisselam, Zübeyr bin Avvamı 200 kişilik bir süvari birliğinin başında öncü ve gözcü olarak göndermişti. Bunlar ac ile talüp arasında Hevazin casuslarından birini yakalayıp Resulü aleyhisselamın yanına getirdiler ve Ey Allah'ın acisi bineyinin üzerinde gördük Çukur yerlerde bizden saklanmaya çalışıyordu Sonra yüksek bir yere çıkıp oturdu Atları ona doğru koşturmaya başlayınca kaçmak istedi Kendisine sen kimsin diye sorduk Gıfaroğullarındanım dedi Gıfaroğullarının hangilerindensin diye sorduk Aykırı cevap verdi. Bize soyunu anlatamadı. Şüphemizi arttırdı. Kendisi hakkında bizi şüpheye düşürdü. Senin ev halkın nerededir diye sorduk. Eliyle bir tarafı işaret ederek yakındadır dedi. Kendisinin işi karıştırdığını, gerçeği sakladığını görünce, ya bize doğrusunu söyleyeceksin ya da seni öldürürüz dedik. Ben size doğrusunu söylersem, bu bana sizin katınıza bir yarar sağlar mı dedi. Evet dedik. Bunun üzerine bize, ben nadir Nadiroğullarından, Hevazinlerden bir adamım. Beni Hevazinler casus olarak gönderdiler ve Medine'ye git, Muhammed'le buluş. Müttefiklerinin yani huzalların işi hakkında ne yapmak istediğini bizim için öğrenmeye çalış. O, Kureyşlere askeri bir birlik mi gönderiyor yoksa kendisi mi gidip onlarla savaşacaktır? Biz onun Kureyşlere büyük bir ordu ile baskın yapacağını sanıyoruz. İster kendisi gitsin, ister askeri bir birlik göndersin, sen de onlarla birlikte batn Şerif'e kadar git. Eğer onlar önce bizim üzerimize yürümek isterlerse, batn Şerif yolunu tutar, bizim yanımıza çıkarlar. Eğer Kureyş'in üzerine yürümek isterlerse, yollarına devam ederler dediler dedi. Peygamber aleyhisselam casusa, hevazinler neredeler diye sordu. Casus, onları bu kakada pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar bütün Arapları kendilerine yardıma çağırdılar. Sakiflileri de haber verdiler. Onlar da yapılan davete icabet ettiler. Sakiflileri de savaşmak üzere pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar, debbabe ve mancınık yapma işini öğrenmeleri için cüreşe adamlar gönderdiler. Kendileri de hevazinlerin topluluklarıyla birlikte bulunmak üzere gidiyorlar, dedi. Resulullah aleyhisselam, Hevazinler işlerini yürütmeyi kime havale ettiler diye sordu. Casus, Malik bin Avf'a havale ettiklerini söyledi. Peygamber aleyhisselam, Hevazinlerin hepsi Malik'e ve onun davet ettiği işe mi icabet ettiler diye sordu. Casus, Güçlülük ve dayanıklılıklarda tanınmış olan oğulları davete aldırış etmediler dedi. Peygamber aleyhisselam, Onlar oğullarından hangileridir diye sordu. Casus, Kâboğulları ve Kilâboğulları dedi. Peygamber aleyhisselam, Hilaloğulları ne yaptı diye sordu. Casus, Hevazinlere onlardan pek az katıldı. Akşamleyin senin kaimine uğramıştım. Ebu Süfyan yanlarına gelmişti. Medine'den getirdiği haberden dolayı Kureyşlerin Ebu Süfyan'a çok kızmış olduklarını gördüm. Onlar çok korkuyor ve ürperiyorlardı dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, Hasbunallah ve ni'mel vekil ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Sanırım ki sen bana ancak doğru olanı söyledin.'' buyurdu. Casus, ''Bu bana yarar sağlayacak, beni ölümden kurtaracak mıdır?'' dedi. Casusun gidip halkı yarmasından korkuldu ve Peygamber aleyhisselam onu tutuklamasını Halid bin Velid'e emretti. İslam ordusu Merru Zahran'a vardığı zaman casus kaçtı. Halid bin Velid ardına düşüp onu aradı. Arak yanında yakaladı ve eğer senin için söz vermiş olmasaydım bu kaçmandan dolayı seni vururdum dedi. Durum Resulü Aleyhisselam'a haber verdi. Resulü Aleyhisselam Mekke'ye girinceye kadar onu tutuklu bulundurulmasını emretti. Yakalanan bir casusa verilen sözü yerine getiren peygamber. Allah Resulü'nün her bir seferinden, her bir pratiğinden, her bir uygulamasından alınacak birçok dersimiz var. Bunlara sürekli gündeme getirmekteki gayretimiz bu. Hazreti Abbas radıyallahu an ailesiyle birlikte gelirken Cuhvede veya de Resûlullah aleyhisselam ile buluştu. Resûlullah aleyhisselam ona yanındaki ağırlıklarını Medine'ye göndermesini emretti. Gatafan kabilesinin başkanı Üyeyni bin Hısın, Necitte ev halkının yanında bulunduğu sırada, Resulullah aleyhisselamın yanında birçok Arap kabilesiyle toplanarak bir yana doğru gitmek istediklerini haber alınca, Kavminden bazı kimselerle birlikte Medine'ye gelmişti ve Peygamber aleyhisselamı iki gün önce gitmiş bulunca hızla arca doğru gitti. Orada Peygamber Aleyhisselam'da buluştu ve ''Ey Allah'ın herçesi, senin bir tarafa gideceğini haber aldım geldim. Ben sizde savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar görüyorum ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gitmek istiyorsunuz? Halbuki sizde ihram hali de görmüyorum. Ey Allah'ın herçesi, siz nereye doğru gidiyorsunuz?'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, Allah her nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz buyurdu. Üyeyni bin Hısın da katılıp Peygamber Aleyhisselam'la birlikte gitti. Bu arada Kureyşlilerden bir kısmı tehlikeyi sezmiş olup Müslüman olduklarını bir an evvel bildirmek, Peygamber Aleyhisselam'la barışabilmek için çaba gösteriyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu, kendisinin süt kardeşi ve yaşıtı olan Ebu Süfyan ile Abdullah bin Ebu Ümeyye de Müslüman olmak isteyenler arasındaydı. Ebu Sufyan bin Haris, eskiden Peygamber aleyhisselamla arkadaştı. Fakat Peygamber aleyhisselama peygamberlik gelince düşman kesilmişti. Şiibe Ebu Talib'e varıp da Peygamber aleyhisselam ve eshabını hiciv ve tahkir etmediği gün yoktu. Aynı amcası Ebu Leheb gibi. Nihayet Allah azze ve cel Ebu Sufyanın kalbine İslam sevgisini düşürdü. Ebu Süfyan, yani bu Ebu Süfyan harp olan değil, bu Peygamberimizin amcasının oğlu olan Ebu Süfyan. Yani Ebu Süfyan'ı karıştırmamak lazım. Eşi ve oğlunu da yanına alarak Mekke'den yola çıktı. Ebba'ya vardıklarında Peygamber Aleyhisselam'ın öncü birliği oraya gelmiş bulunuyordu. Ebu Süfyan öldürülmekten korktuğu için oğluyla beraber gizlenerek Peygamber Aleyhisselam'ın yanına vardı. Peygamber Aleyhisselam bineğine bineceği sırada kendisiyle görüşmek istedi. Fakat Resulullah Aleyhisselam onlardan yüz çevirdi. Ebu Süfyan yüzünü çevirip tarafa geçtiyse de Peygamber Aleyhisselam kendisiyle konuşmak istemedi. Ebu Süfyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna girme çarelerini araştırdıkları ve kendilerinden yüz çevrildiği sırada Peygamber Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Ümmü Seleme de onlar hakkında Peygamber Aleyhisselamla konuştu. Biri amcanın oğlu ve süt kardeşindir.'' ''Öbürü de halanın oğlu ve hısmındır. Allah bunları sana Müslüman olarak getirdi. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar.'' dedi. Peygamber aleyhisselam, ''Bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu benim haysiyet ve şerefimi diliyle lekelemek istedi. Halamın oğlu ve hısmım olan kişi ise Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söylemiştir.'' buyurdu. Ebu Süfyan, Peygamber Aleyhisselam ve ordusu ezahir yukuşundan Ebtah Vadisi'ne inince, Peygamber Aleyhisselam'ın çadırızın kapısına yaklaştı. Bu esnada Peygamber Aleyhisselam'la göz göze geldiler. Bu, kendisine ilk yumuşak bakıştı. Hz. Aliye Ebu Süfyan bin Haris'e, Resul Aleyhisselam'a, Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a söylediği sözü söylemesini önerdi. Ebu Süfyan bin Haris böyle yapınca, Resul Aleyhisselam, Yusuf'un kardeşlerine verdiği cevabı bildiren ayeti okudu. Yusuf suresi 91. ayet Allah'ın anl ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmış, gerçekten bizi hataya düşürmüştür dedi. 92. ayette de Yusuf Aleyhisselam dedi ki, ''Bugün size kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir.'' dediği bölümü Ebu Süfyan bin Haris ve Abdullah bin Ebu Meyye bu sözleri işitince, Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler ve Müslüman oldular. Peygamber Aleyhisselam Kudeyd'e gelince orada konakladı. Sancaklar ve bayraklar bağladı. Bağladığı sancak ve bayrakları kabirlerin bayrakları ve sancaklarına verdi. Peygamber aleyhisselam Kudeyt'te bulunduğu sırada Süleymler bin atlı olarak zırhları sırtlarında, mızrakları ve silahları yanlarında bulunduğu sırada Resul aleyhisselama geldiler ve ey Allah'ın elçesi biz senin dayıların oluruz. Bizim savaş zamanında nasıl sebatlı, seninle buluştuğumuz zaman nasıl sadakatli olduğumuzu göreceksin dediler. Süleymlerin yanılarında dürülmüş iki sancak ve beş siyah bayrak bulunuyordu. Süleymler e Allah'ın elçisi bizim bayraklarımızı da bağlı ve istediğine verdediler. Peygamber Aleyhisselam cahiliye çağında bayraklarınızı taşıyan bugün de taşısın. Evvelce yanıma hepinizle birlikte gelen o güzel yüzlü, tatlı dilli kişi ne yapıyor? Siz gidiniz ordunun önüne geçiniz buyurdu. Onları öncü birliği yaptı. Süleymlerle buluşuncaya kadar bu görevi Halid bin Velid yaptı. İslam yapmıştı. ordusunu oluşturan gruplardan muhacirlerin bayraktarları da Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir bin Avvam ve Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'tı. Resulullah aleyhisselam mücahitlerle birlikte yatsı vaktinde Merruz Zahran'a gelip konaklamıştı. Peygamber aleyhisselam Merruz Zahran'a gelinceye kadar Kureyş müşriklerine bütün haberler gizli kalmıştı. Onlar Peygamber aleyhisselamın ne yapacağını bilmiyorlardı fakat kendileriyle savaşacağından korkup duruyorlardı. Peygamber aleyhisselam Merru Zahrana gelince işte Usfa'nın biraz o bölgesinde geceliğin ateş yakmalarına mücahidler emretti ve on bin ateş yakıldı. Görünen o ki Peygamber aleyhisselam Mekke'yi savaşsız almayı amaçlamıştı ve bu nedenle düşmanı korkutarak karşılık vermelerini engellemek istiyordu. Kureyş müşrikleri liderleri Ebu Süfyan bin Harbi haberler araştırmak üzere göndermekte söz birliği ettiler. Gele, gece olunca Ebu Süfyan bin Harbi ile Hakim bin Hizam Mekke'den çıkıp gittiler. Yolda Büdeil bin Verkay'a rastladılar. Onun da kendileriyle birlikte gelmesini sağladılar. Bunlar peygamber aleyhisselam ve İslam ordusu hakkında haber toplayacaklar, işittikleri haberleri değerlendireceklerdi. Casuslar Merruz Zahran'da Erak mevkine eriştikleri zaman pek çok çadırlar, askerler ve yanan ateşler gördüler. At kişnemeleri, deve böğürmeleri işittiler. Bu durum onları son derece korkuttu. Ebu Sufyan ve yanındakiler yanan ateşleri görünce çok şaşırdılar ve bunların kimler oldukları hakkında fikir üretmeye başladılar. İntikam almak için kaplar olabileceklerini ya da müzeinlerin desteğiyle beni amırlar olabileceğini düşündüler fakat hiç temin de değildiler ve kimler oldukları hakkında tatmin edici bir cevap akıllarına gelmiyordu. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam devriye gezmesi için atlılardan bir birliği ileri göndermişti. Huzdaallar da yolu kesmişlerdi. Arkaya kimseyi bırakmıyorlardı. Mücahitler Meruzahranda konaklayınca Hazreti Abbas'ın kendi kendine Vahkureşlerin başlarına geleceklere. Vallahi onlar gelip Allah'ın elçisinden eman dilemeden önce Allah'ın elçisi Mekke'ye harple girecek olursa, bu Kureşlerin temelli helakları olur dediği Hazreti Abbas Rasulullah Aleyhisselam'ın boz katırına binip Erak mevkine kadar gitti sonra. Amacı orada bir oduncu, sütçü ya da iş güç sahibi birisini bulup Mekke'ye göndermek ve Peygamber Aleyhisselam Mek yani Peygamber Aleyhisselam'ın gelmekte olduğunu Mekkileri bildirmekti. Mekkeliler Peygamber Aleyhisselam üzerlerine harple girmeden önce gelip ondan eman dilemelerini istiyordu. Hazreti Abbas'ın maksadını gerçekleştirmek üzere bir adam ararken Ebu Süfyan'la Budeil bin Verkan'ın seslerini işittiği. Ebu Sufyan'ı sesinden tanıyıp yanlarına giderek Ebu Sufyan'ı Peygamber Aleyhisselam'ın yanına götürmek istediği, onun için eman dileyeceğini söylemesi üzerine Ebu Sufyan'ın da Hz. Abbas'ın görüşünü kabul ettiği belirtilmiştir. Daha sonra Hz. Abbas Radiyallahu An Ebu Sufyan'ı da terkesine bindirdikten sonra beraber Müslümanların olduğu yere gitmişlerdi. Böylece Hz. Abbas'ın Ebu Süfyan'ı süvarilerin ellerine düşmekten kurtardığı rivayetlerde baktırılır. Hz. Abbas bineğin üzerinde Ebu Süfyan da terekesinde olduğu halde mücahitlerin ateşlerinden her bir ateşin yanından geçerken sahabeler meraklı gözlerle onları tanımaya çalışıyorlardı. Hz. Ömer'in ateşinin yanından geçerken Hz. Ömer Hz. Abbas'ı ve terkesindeki Ebu Süfyan'ı görünce Hz. Abbas'ın ardı sıra Peygamber Aleyhisselam'ın olduğu yere doğru hızlı gitti. Hazreti Abbas da katırı tepip yürümesini hızlandırdı ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanına Hazreti Ömer'den önce vardı. Hazreti Ömer de onun peşinden gelip içeri girdi ve Ebu Süfyan'ın boynunu vurmak için Peygamber Aleyhisselam'dan izin istedi. Hazreti Abbas ise ona eman verdiğini söyledi ve ardından Peygamber Aleyhisselam'ın başını tutup ''Vallahi bu gece benden başka hiç kimse Ebu Süfyan'la baş başa kalmayacak.'' diye yemin etti. Hz. Ömer, Ebu Sufyan'ın boynunu vurmak hakkındaki talebini tekrarlayınca, Abbas, ''Yeter ey Ömer, vallahi Ebu Sufyan, Adi bin Ka'boğullarından bir kimse olsaydı böyle söylemezsin Fakat sen bunun Abdümenaf erkeklerinden olduğunu bildiğin için boynunu vurmak istiyorsun.'' dedi. Hz. Ömer bir anda sakinleşti. ''Sus ey Abbas, vallahi babam Hattab sağ olup da Müslüman olsaydı, ona senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim.'' dedi saygısını gösterdi. Hazreti Abbas, Peygamber aleyhisselama Hakim bin Hizam ve Büdel bin Verkaya da eman verdiğini ve onların da onun huzuruna girmek için izin istediklerini söyledi. Peygamber aleyhisselam onların içeri girmelerine izin verdi. İçeri girdiler. Onlar gecenin geç vakitlerine kadar Peygamber aleyhisselamın yanında kaldılar. Peygamber aleyhisselam onlardan Mekkeliler hakkında bilgi aldı ve kendilerini İslamiyet'e davet etti. Hakim bin Hizam'la Büdeyl bin Verka şehadet getirip Müslüman oldular. Ebu Süfyan ise içinde var olan ufak bir kuşkudan dolayı Müslüman olma hususunda peygamberden mühlet istedi. Resulü Aleyhisselam da kendisine eman verdiğini söyleyerek Hz. Abbas'tan onu kalacağı yere götürmesini istedi. Hz. Abbas onu alıp konak yerine götürdü. Ebu Süfyan geceyi Hz. Abbas'ın yanında geçirdi. Sabah namazı vakti olup ezan okununca Müslümanlar namaz için kalkmaya başladılar. Ebu Süfyan onların kendisi için kalktıklarını sandı. Çok korktu ve öldürüleceğinden endişe ederek Hz. Abbas'a ne yapmak istediklerini sordu. Hz. Abbas namaz için kalktıklarını söyledi. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gittiler. Hz. Abbas da Ebu Süfyan'ı yanına alıp gitti. O esnada Peygamber Aleyhisselam abdest almaya kalktı. Abdest alırken Müslümanlar Resulullah'ın abdest suyunu yüzlerine sürmek için üşüştüler. Ebu Süfyan bunu görünce, ''Ey fadlım babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'da ne de Rumların, Bizansların hükümdarlarında hakimet ve saltanatın böylesini görmedim.'' dedi. Hazreti Abbas, ''Yazıklar olsun sana, sen de iman et ona.'' dedi. Daha sonra Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar hep birlikte namaz kıldılar. Hz. Abbas sabah olunca Ebu Süfyan'ı alıp Peygamber aleyhisselamın yanına götürdü. Peygamber aleyhisselam onu görünce Yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan! Senin için Allah'tan başka ilahı olmadığını öğrenme zamanı daha gelmedi mi diye buyurdu. Ebu Süfyan da Peygamber aleyhisselama Anam babam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte Akrabalık hakkını gözetmede senden daha üstünü yoktur. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah ile birlikte başka ilah bulunmuş olsaydı, elbette beni zararlardan korur, yararlardan yararlandırırdı. Ey Muhammed! Ben ilahımdan yardım diledim. Sen de Allah'ından yardım diledin. Vallahi ben ne zaman seninle karşılaştımsa, senin bana galip geldiğini gördüm. ''Eğer benim ilahım gerçek, senin Allah'ın batıl ve boş olsaydı, ben sana galip gelirdim.'' dedi. Daha sonra da Ebu Süfyan, ''Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve anneka Rasulullah" diyerek Müslüman oldu. Orada bulunan Hazreti Abbas, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Ebu Süfyan'ın kavminin eşrafından ve yaşlılarından olduğunu, kendisine kavminin içinde övüneceği bir şey lütfetmesini önerdi. Peygamber Aleyhisselam da bu öneriyi kabul etti ve kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim Kabe'ye sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim mescidi harama sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim silahını elinden bırakırsa, ona eman verilmiştir. Kim kapısını üzerine kapatıp evinde oturursa, ona eman verilmiştir buyurdu. Bazı alimler, Resulullah Aleyhisselam'ın Ebu Süfyan'ı affetmesine, onun merhametinin evrenselliği açısından bakarak şöyle derler. Ebu Sufya'nın öteden beri yaptığı şeyler herkesin göz önündeydi. Yaptığı şeylerin her biri öldürülmesini gerektiren türdendi. İslam düşmanlığı, Medine'ye defalarca saldırması, Arap kabilelerini kışkırtması, Peygamber aleyhisselamı öldürmek için komplo kurması, bunlardan her biri kanının dökülmesini gerekçe olabilirdi. Ancak, bütün bunların çok üstünde olan bir şey vardı. O da peygamber aleyhisselamın af ve merhametiydi. 11 Ocak 630 Mekke'nin fethi. İşte bu sebepten dolayı dünya affetme günü olarak ilan edilmeli. Ve o gün Mekke'nin fethi ekseninde peygamber aleyhisselamın şefkati, ahlakı, af ve merhameti ön plana çıkmalı. Resulullah Aleyhisselam fetih işini kansız ve savaşa gerek duymadan gerçekleştirmek istiyordu. Ve bunu sağlamak için Hz. Abbas'a Allah'ın ordusunun ihtişamını görmesi için Ebu Süfyan'ı alıp vadinin daraldığı, atların zorlukla geçtiği boğazda tutmasını istedi. Hz. Abbas radıyallahu anh Ebu Süfyan'ı alıp Peygamber Aleyhisselam'ın emrettiği yere götürdü. Hakim bin Hizam'la Büdel bin da yanlarında bulunuyordu. Hz Abbas, Müslümanların Ebu Süfyan'ı aniden vurup öldüreceklerinden korktuğu için onu bir tepeciğin üzerinde oturttu. Ebu Süfyan kendisinin tutmakla öldürüleceğini sanarak, ''Ey Haşimoğulları, bu hafta vefasızlık değil midir?'' dedi. Hz Abbas, peygamber sülalesinde, ahde vefasızlık olmaz, benim tarafından yapılacak seninle ilgili işler var.'' dedi. Ebu Süfyan, ''O iş neyse haydi, önce ondan başla.'' dedi. Hazreti Abbas eğer sen şu yolu tutup gitmiş olsaydın ben seni bir daha göremeyecektim dedi. Daha sonra Peygamber aleyhisselam bütün kabilelerin teçhizatlarını kuşanmalarını nida ettirdi. Ardından mücahitleri savaş düzenine koydu. Kabileler başlarında başkan ve kumandanları olduğu halde bayraklarını çekerek geçmeye başladılar. Peygamber aleyhisselam ilk önce başlarında Halid bin Velid'in olduğu Süleyma oğullarına gönderdi. Onlar bin kişiydiler. İki sancaklarından birini Abbas, e, Abbas bin e Abbas bin Mirdas es-Sülemi, diğerini Hufaf bin Nüdbe, bayraklarını da Hacaj bin İlah taşıyordu. Ebu Süfyan Hazreti Abbas radıyallahu ana onların kim olduklarını sordu. Hazreti Abbas da Süleymolcularıdır dedi. Ebu Süfyan benimle Süleymolcular arasında ne münasebet var ki? Onlar ne buraya gelmişler ne diye dedi. Hazreti Halit bin Velit ve beraberindekiler. Hazreti Abbasla Ebu Süfyan'ın hizasına gelince büyük ve ihtişamlı sesleriyle üç kere Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber diyerek geçtiler. Halid bin Velid'in arkasından muhacirlerle kim oldukları pek bilinmeyen Araplardan müteşekkil 500 kişilik askeri birliğin başında Zübeyr bin Avvam geçti. Zübeyr bin Avvam'da siyah bir bayrak vardı. Zübey bin Avam, Ebu Süfyan'ın hizasına gelince o da üç kere tekbir getirdi. Arkadaşlara da tekbir getirdi. Ebu Süfyan, Hazreti Abbas'a onların kim olduklarını sordu. Aynı cevap tekrar tekrar gerçekleşti. Ordu teker teker geçiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu birlik gelip geçinceye kadar hiçbir kabile geçmedi ki, Ebu Süfyan onların kim olduğunu sormamış. Hazreti Abbas da onlara haber verdikçe, ''Benimle filan oğlar arasında ne münasebet var ki, onlar buraya niye gelmişler?'' dememiş olmasın. Ebu Süfyan hemen her alayın, her taburun, her bölüğün geçişinde ''Muhammed daha geçmedim.'' diye soruyor. Hazreti Abbas da ''Hayır.'' diye cevap veriyordu. Nihayet Peygamber aleyhisselam tepeden tırnağa silahlanmış, Cihad ordusu oraya doğru gelirken atların ayaklarından kalkan tozlar ortalığı karartmaktaydı. Muhacir ve Ensar'ın mücahitlerinden oluşan bu alayda bin zırhlı vardı. Hepsi de miğferliydi. Peygamber aleyhisselam bayrağını saat bin vermiş ve onu alayın önüne geçirmişti. Ensar'ın her kabilesine bayraklar, sancaklar verilmiş, her biri zırh gömleklere bürümüştü. Gözlerinden başka bir yerleri görünmüyordu. Hazreti Ömer de sırtına zırh gömlek giymişti. Peygamber aleyhisselamın alayını o yönetmekteydi. Resul aleyhisselam, devesi kasvanın üzerinde ve Hazreti Ebu Bekir ile Üseyd bin Hudayr'ın arasında bulunuyor, yanındakilerle konuşuyordu. Ebu Süfyan, bir benzerini daha görmediği Mücahitler alayı önünden geçerken, ''Kim bunlar Yabbas? Bu hangi kabile alayı?'' diye sordu. Hazreti Abbas, ''Bunlar... Allah'ın elçisinin aralarında bulunduğu, Allah yolunda ölüme susamış ensar alayıdır, dedi. Ebu Sufyan, Hazreti Abbas'a, bunlara hiç kimse dayanamaz ve güç yetiremez. Vallahi Fadlın babası, kardeşinin oğlunun saltanatı pek büyümüş, dedi. Hazreti Abbas, Ey Ebu Süfyan bu saltanat değil, nübüvvettir, peygamberliktir, dedi. Ebu Süfyan da, Evet dedi. Ensar'ın başında Sa'd bin Übade bulunuyor ve onların bayrağını taşıyordu. Ebu Süfyan'a, Ey Ebu Süfyan! Bugün en büyük harp günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmenin helal kılındığı bir gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçaltacağı gündür diye vardı. O sırada Peygamber aleyhisselam muhacirlerle Ensar arasında göründü. Hazreti Abbas, işte Allah'ın elçisi de geldi dedi. Peygamber aleyhisselamın sancağına Zübeyir bin Avvam taşıyordu. Peygamber aleyhisselam, Ebu Süfyan önünden geçerken, Ebu Süfyan, saat bin Übade'nin söylediklerini kendisine haber verdi. Peygamber aleyhisselam, saat yanlış söylemiş. Bugün, Allah'ın ezan sesleriyle Kabe'nin şanını yücelteceği bir gündür. Bugün, Kabe'nin tevhid örtüsüyle örtüneceği bir gündür buyurdu. Sonra, Sa'd'ı görevinden alıp, yerine oğlu, Kays bin Sad'ı getirdi ve sancağı oğluna vermesini emretti. Ne kadar büyük bir üret değil mi? Celal ile meydana çıkacakken cemali taşısın diye evladına vermesini. Peygamber aleyhisselamın alayı hareketi halindeyken, Hazreti Ömer geride kalanların öndekileri yetişebilmesi için savaş yürümelerini, şey yavaş yürümelerini emrediyor, saf düzeninin bozulmamasının için bağırıyordu. Ebu Süfyan, Hazreti Abbas'a alayı yönlendirenin kim olduğunu sordu. Hazreti Abbas, Hazreti Ömer olduğunu söyleyince, çok az ve önemsiz olan Adiyoğullarının vallahi bundan sonra işi işledi. Hazreti Abbas, Ebu Süfyan, şüphe ki Allah, dilediği kimseyi, dilediği şeyle yükseltir. Muhakkak ki Ömer de İslamiyet'in yükselttiği kişilerdendir, dedi. Mücahit birlikleri Zituva mevkiine varınca, Zituva Mekke'ye kanında bir vadi bu arada orada durdular ve Resulullah Aleyhisselam'ın oraya gelmesini beklediler. Resulullah Aleyhisselam Zituva'ya geldi ve orada durdu. Şuvariler her yandan gelip Resulullah Aleyhisselam'ın çevresinde toplandılar ve onu ortalarına aldılar. Kureyş müşrikleri Resulullah Aleyhisselam'ı 8 yıl önce Mekke'den ayrılmak zorunda bırakmıştı. Peygamber Aleyhisselam oradan ayrılırken, Vallahi biliyorum ki sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah'a da bana da en sevgili olanısın. Senin halkın beni senden zorla çıkarmamış olsalardı, senden ayrılmazdım diyerek duyduğu üzüntüyü açıklamıştı. O zaman Allah azze ve cel, Resulullah aleyhisselam'a muhakkak ki Kur'an'ın tevliğini sana farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere döndürecektir buyurmuştu. Kasas Suresi 85. ayette. Bazı âlimler bunu şöyle ifade eder: Allah azze ve cel sekiz yıl içinde Kureş müşriklerini bedirde ağır bir hezimete uğratmış. Bütün kabilelerden topladıkları on bin kişilik ordular birliğiyle bir ay gece, gündüz uğraştıkları Medine muhasarasında. Hendek Savaşı'nda hiçbir şey yapamadan elleri boş olarak geri çevirmiş, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza ve Hayber Yahudileri gibi güçlü ve azılı İslam düşmanlarını da ortadan kaldırmış ve en sonunda Mekke'yi fethettirip kendisini sevdiği yurduna döndüreceği hakkında yapmış olduğu vaadini de yerine getirmek üzere Resulullah Aleyhisselam'ı Mekke'nin baş ucunda getirmiş bulunuyordu. İşte saygıdeğer dinleyicilerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zituva'da bineğinin üzerinde Allah'a karşı tevazu ile önüne doğru o derecede eğdi ki sakalının ucu devesinin semerine değiyor ve Ey Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır diye dua ediyordu. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, İkrimi bin Ebu Cehil ve Şehil bin Amr bütün Mekke halkını Resulullah aleyhisselamla çarpışmaya davet ettiler. kureşlilerle Bekir oğulları, Ehabiş yani Müstalik ile Hem bin Hüzeyme oğulları Mekke'nin aşağısındaki Hufşa dağı eteklerinde toplanıp düşmanlarına karşı birlikte hareket edecekleri hakkında Kureyş müşrikleriyle anlaşmış oldukları için toplantı yerlerine izafetle bu kabilelere ehabiş denilmişti. Beni Haris bin Abdümenatlar ve Hüzeynlerden birçok kimse bunların davetini icabet ederek silahlandılar. Peygamber aleyhisselam da Mekke'ye e, girmek üzereydi. Onlar da peygamberimizi Mekke'ye sokmayacaklarına dair yemin ettiler ve çarpışmak üzere Handeme dağ mevkine toplandılar. Handeme de Mekke'deki dağlardan bugün Ebu Kubesdağ diye bildiğimiz Kraliyet misafirhanesinin arkasında hemen kalıyor. Bazı alimler şöyle bir yorumda bulunurlar. On bin kişilik bir ordunun ki çoğunluğu yeni Müslüman olmuş bedevi kabilelerdendi. Putperestlik merkezi ve odağı olan bir şehre girip de çatışmanın çıkmamasını sağlamak çok zordu. Gerçekten çok zordu ve böyle bir durumdaki kabilevi, şahsi, cahili kinlerin alevlenmesi mümkündü. Bazı tutucu Kureyş putperestlerinin de putların düşmanı olan ordunun eliyle Kabe'nin kendilerine göre işgal edilmesine dayanamayıp saldırı yapması da mümkündü. Ayrıca henüz İslami terbiyeden az da olsa bir pay alamayan yeni Müslüman kabilelerin gurur ve acımasızlığı da bir olay çıkarabilirdi. Peygamber aleyhisselamın aldığı bütün geniş ve ustaca önlemlere rağmen bu önemli meselelerin ortaya çıkma ihtimali, kendisini düşündürüyordu. Saygıdeğer dinleyicilerim Resulullah Aleyhisselam, Mekke'ye girmeden önce son hazırlıklarını yaptı ve İslam ordusunu sağ kol, sol kol, kalp ve öncü birliği olmak üzere dörde ayırdı. Zübeyir bin Avvam'ı muhacirlerle onların süvarilerinden müteşekkil sağ kol birliklerinin başına geçirdi. Ve ona Mekke'ye küda mevkisinden girmesini Küda Mekke'nin yukarısında bir yer, Akabe'ye oradan çıkılır. Oradan e, girmesini, bayrağını Mekke'nin yukarısında hacu Mevkini dikmesini ve kendisi yani Peygamber aleyhisselam gelinceye kadar ona oradan ayrılmamasını emretti. Resulullah aleyhisselam halit bin Velid, Eslemler, Süleymler, Gıfarlar, Müzeyneler ve Cüheynelerle diğer Arap kabirleri cemaatlerinden kurulu. Ee, sol kol birliklerinin kumandanlığına tayin etti. Hacun da Mekke'nin yukarısında Mekkelilerin kabirlerinin yanında bir tepecik, Beytullah'a uzaklığı işte bir bir buçuk mil kadar, Cennet-ül Mualla dediğimiz yerin bölgesi. Ve Mekke'yi aşağı taraftan e, ellitten girmesini söyledi. Bayrağını evlerin yakınına dikmesini emretti. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da zırhsızların başına kumandan olarak gönderdi ve bunlar da Mekke Vadisi'nin ortasından giden bir yolu tuttular. Burada dikkat edilmesi gereken husus komutanların muhacirlerden seçilmesidir. Böyle bir tercihin nedeni bu komutanların kendi halkıyla daha kolay kanışabilecekleri olması ve aynı zamanda bir de ödül tabii ki onlar için kovuldukları yere ...komutan olarak gelebilmeleri... ...ve İslam terbiyesini... ...ilk dönemden beri alan... ...seçkin kişiler oldukları için... böyle bir fetih... ...onlarda bir gurur kibir... ...oluşturmayacaktı... ...Peygamber Aleyhisselam'dan gördüklerine ise... ...onu yerine getireceklerdi... ...Resulullah Aleyhisselam Kureyş müşriklerinin... ...kendilerine karşı muhtelif kabilelerden... ...bir takım tabiiler... ...toplamış olduklarına... ...ilkin bunları ileri süreceklerini ve... ...şayet başarı elde ederlerse... Onlarla beraber olacaklarını aksi takdirde ölürlerse kendilerinden verilecek vereceklerini duymuştu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye Ensar'ı çağırmasını emretti. Ensar, Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelince Resulullah Aleyhisselam onlara eğer yarın müşriklerle karşılaşacak olursa, olurlarsa onları ekim biçer gibi biçmelerini emretti ve eliyle de işaret ederek sağ elini sol elinin üzerine koydu. Kumandanlara da buluşma yerinin Safa tepesi olduğunu beyan ettiler. Bu arada Üsame bin Zeyd, Peygamber aleyhisselama Mekke'deki evine mi ineceğini sordu. Peygamber aleyhisselam, Akil bize, yani Hazreti Ali'nin kardeşi Akil, Akil bize orada evden barktan bir şey bıraktı mı? İnşallah Allah feti nasip edince ineceğimiz yer, Kinane oğullarıyla Kureyşlilerin Haşim oğulları ve muttalip oğullarına karşı küfür üzere anlaştıkları yer olan hayftır buyurdu. Akil bin Talip Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'deki eviyle kendisinin erkek ve kız kardeşlerinin ve haşim ollarının hicret edenlerin hepsinin evlerini hicret ettikleri zaman satmıştı. Buna atıfta bulunuyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ebu Süfyan ve Hakim bin Hizam, Peygamber aleyhisselam Mekke'ye girmeden önce, Kureyşlileri uyarıp İslamiyet'e davet etmek üzere önden gönderildiler. İkisi mescidi harama vardılar ve Ebu Süfyan, Ey Kureş topluluğu, ey galip hanedanı, Müslüman olunuz da selamete eriniz diyerek avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kureş müşrikleri Ebu Süfyan'ı susturup kendisine, kavmine senin gibi kötü elçilik yapanı, Allah iyilikten uzaklaştırsın dediler. Ebu Süfyan'ın karısı Hind binti Utbe, kocası Ebu Süfyan'ın yanına varıp sakalından tuttu ve ey galip hanedanı, şu kocamış ahmağı öldürün, çünkü o dininden dönmüştür. Kavminin ne kötü bir gözeticisidir o. Allah Kureyş'lerini, senin gibi elçisini hayırdan uzaklaştırsın dedi kocasına. Ebu Süfyan Hinde, sakalımı bırak. Varlığım kudret elinde bulunana andolsun ki, sen ya Müslüman olursun, ''Ya da boynun vurulur, hemen evine gir.'' dedi. Bunun üzerine Hint, Ebu Süfyan'ın sakalını bıraktı. Ebu Süfyan, Kureyş müşriklerine de, ''Yazıklar olsun size, bu tutum ve davranışlarınızla kendi kendinizi aldatmayınız. O peygamber, karşısında duramayacağınız, dayanamayacağınız ordularla başucunuza gelmiş bulunuyor.'' Ben sizin görmediklerinizi, hiç göremeyeceklerinizi gördüm. Sayısız erler, atlar, silahlar gördüm ki onlara hiç kimsenin gücü etmez. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir dedi. Kureyş müşrikleri, Allah seni kahretsin. Senin evin bizim için ne kadar yararlı olabilir? Hangimizi alabilir? Kaç kişi sağar oraya dediler. Ebu Süfyan sonra, ey Kureyş topluluğu, siz ne diye kendinizi boş yere öldürüyorsunuz? ''Kim evine girip kapısını üzerine kopart, kapatırsa, ona eman verilmiştir. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa, ona eman verilmiştir. Kim silahını elinden bırakırsa, ona da eman verilmiştir. Kim Mescid-i Haram'a sığınırsa, ona da eman verilmiştir.'' dedi. Bunun üzerine Mekkeliler evlerine ve Mescid-i Haram'a dağıldılar. Dağılırken de silahlarını yollara attılar. Resulullah Aleyhisselam amacına... Hafif hafif yaklaşıyordu. Hazreti Abbas, yeğeninin askeri gücünü gördüğü zaman, Kureyşler hakkında korku ve endişeye kapılmış olmalı ki, onları uyarmak ve Allah'a ve Resulüne davet etmek üzere Peygamber aleyhisselamdan izin istedi. Allah Resulü aleyhisselam da ona, Kureyşin kalbine korku salması ve direnmeden teslim olması suretiyle, kan dökülmesine engellemesi için izin verdi. Hazreti Abbas radıyallahu anh, Mekkelilere bu hususta neleri ve nasıl söyleyeceğini, kendilerini tatmin edecek emanın da ne biçimde verileceğini kendisine açıklamasını Resulullah Aleyhisselam'dan istedi. Allah'ın kutlu elçisi, sen onlara kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi ortağı olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse, kim silahını elinden bırakıp kâbe'nin yanında oturursa, kim kapısını üzerine kapayıp evinde oturursa ona eman verilmiştir dersin buyurdu. Hz. Abbas Mekke'ye doğru yola koyulunca Resulullah aleyhisselam başına bir şeyler gelir korkusuyla onu geri çevirmelerini sahabelerinden istedi. Ancak Hz. Abbas'ın yola koyulmuş olması ve iyi bir mesafe kat etmiş olması geri çevrilmesini mümkün kılmadı. Hz. Abbas Mekke'ye vardı ve şunları söyledi. Ey Mekkeliler! Müslüman olunuzda da selamete eriniz. Siz karşı durmaya güç yetiremeyeceğiniz ordular birliğiyle karşı karşıyasınız. İşte Zübeyir, Mekke'nin yukarı tarafından geliyor. İşte Halid, Mekke'nin aşağı tarafından geliyor. Kim silahını elinden bırakırsa, ona eman verilmiştir, dedi. Açıkçası, ancak asi evlada babanın gösterebileceği istisnai bir şefkat ve merhametle kovuldukları her türlü zulmü gördükleri şerrin merkezi haline dönmüş olan Mekke'ye giriyordu Allah Resulü. Peygamber aleyhisselam Zituva'da bulundu ve Mekke'ye hareketi hazırlandığı sırada Hazreti Ebu Bekrim babası Ebu Kuhafe çocuklarının en küçüğü olan kızına kendisini Ebu Kubeys üzerine çıkarmasını söyledi. Ebu Kuhafe'nin gözleri görmezdi. Kuraybe onu Ebu Kubeys dağının üzerine çıkardığı zaman Ebu Kuhafe kızına neler gördüğünü sordu. Kız uzaktan gördüğü her şeyi babasına anlatıyordu. Bir ara kızı karaltı dağıldı dedi. Ebu Kuhafe suharilere emir verildi, askerler bölüklere ayrıldı dedi. Kuraybe gördüğü şeylerden korkmaya başlamıştı. Ebu Kuhafe ise kızına Atik'in yani Hazreti Ebu Bekir Peygamber aleyhisselamın eshabının seçkinlerinden olduğunu hatırlatarak onu teselli ediyordu. Resulullah aleyhisselam, Mekke'ye girmeden önce son hazırlıklarını yapıp, İslam ordusunun sağ kol, sol kol, kalp ve öncü birliği olmak üzere dörde ayırmıştı ya, Peygamber aleyhisselam, hicretin sekizinci yılında, on dokuz Ramazan Cuma günü, başına siyah bir sarık sarmış, sarığın bir ucunu omuz, iki omuzunun arasından arkasına salmış olarak tepeden tırnağa kadar silahlanmış kalp birliğindeki mücahitlerin ortasında Hazreti Ebubekirle Usayd bin Hudeyr'in arasında Ziyutuva'dan hareket edip Ezahir yolundan Mekke'nin üst tarafına doğru ilerledi. Peygamber Aleyhisselam'ın taşınan sancağı beyazdı. Resulullah Aleyhisselam devesin kasvanın hicret ederken o delginçtir. Mekke'den Medine'ye Gizlice hicret etmek zorunda kalırken Ebu Bekir'den satın aldığı devesi kasvayla sekiz yıl sonra Fatih olarak giriş yapıyordu. İşte o devesinin üzerinde bulunduğu halde Mekke'ye girerken Fetih Suresini yüksek sesle okuyordu. Esaizu billah. İnnâ fetehna laka Şüphesiz bir sana apaçık bir fetih verdik. Liğfir leke Allahu ma taqaddame min sembika ve ma ta'akhhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeka sıratan müstakîma. Ve yensurukallah nasran azîza.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 جَعَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ İnananların imanlarını kat kat arttırmanları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Leh indhulil mu'minina vel mu'minati cennatin tecri min tahtiha el enharu halidin fiha ve yukefferu anhum seyyatihim ve kan Bütün bunlar Allah'ın İman eden erkek ve iman eden kadınları, içlerinden ırmaklara kan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük başarıdır. Sadakallahu anh. Bu sahneler canlandı biliyorsunuz, ben heyecanlanıyorum ve bir anda kendimi o tablonun içerisine, e, dahil ediyorum. Bu sebepten gözümüzde ruhumuz sahne canlatsın diye kısmen bir miktarını telaffuza gayret ettim. İşte Allah Resulü yüksek sesle okuyarak gidiyordu. Hudeybiye anlaşması yapıldığında bütün anlaşma maddeleri aleyhlerine görünüyormuş gibi bir üzüntüyle sahabe-i kiram Peygamber Aleyhisselam'ın takdiratını ilk başta anlayamadıklarında ama kısa bir zaman sonra inen Fetih Suresi'yle Büyük müjdeleri algıladıklarında şimdi onu muciz olarak görüyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Ebu Süfyan'a Hakim bin Hizam'ı Mekke'ye gönderdikten sonra hemen arkalarından Zübeyir bin Avvam'a hareket emri vermişti. Zübeyir bin Avvam muhacir süvarileriyle birlikte Mekke'nin üst tarafından Hacuna kadar ilerleyip bayrağını oraya dikti. Mekke'nin yukarı tarafındaki müşriklerden mücahitlere karşı koyan olmadığı için Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh çarpışmak zorunda kalmamıştı. Halid bin Velid Mekke'ye elit tarafından Mekke'nin aşağıdaki yolundan girmişti. Kureyş müşrikleri Bekir oğullarıyla Hüzeylileri orada toplamışlar ve İslam ordusuna karşı e, kendilerine yardımcı olmalarını istemişlerdi. Halid bin Velid radıyallahu anh Handeme dağının dibinde Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr'ın Müslümanlarla çarpışmak üzere toplandıkları bu cemaatle karşılaştı. Tevafuk, İslam'dan önce yakın arkadaşları olan Halid ile beraber bu sefer Allah yolunda Mekke'nin fethinde karşılaştılar. Bunlar Halid bin Velid ve birliğinin Mekke'ye girmesini engel olmak istediler. Silahlarını hazırladılar ve ok yağdırmaya başladılar. Halid bin Velid'e karşı koyanlar bilhassa Bekir oğullarıyla ev başlardı. Biliyorsunuz zaten bu hadisede oğullarının zaten ihaneti icra etmesinin etkisiyle gerçekleşmişti. Halid bin Velid radıyallahu anh askerlerine onlarla çarpışmalarını emretti. Ancak kaçanların ardlarına düşmelerini yasakladı. Onlar zaten küçük bir gruptular ve asıl olan Mekke'ye kan dökmeden e, toplu bir fetih ile fetihi gerçekleştirmekti. Bu sebepten dolayı kaçarlarsa güçleri dalmış demektir. Üstlerine gitmeye gerek yok. Peygamber aleyhisselam onlar hakkında hükmünü verecektir düşüncesindeydi. Bozguna uğrayanlar Hazvera çarşısına kadar takip edildi. Çoğu sağa sola daldı zaten. Bir kısmı da daha başlarına kaçtılar. Safam bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi Kureş müşriklerinin ileri gelenleri de, Hz. Halit ile askerlerinin amansız saldırısının kucağına attıkları adamların yalnız bırakıp kaçanlar arasında oldular. Kaçanlar arasında bu çarpışmadan önce Handeme'de Müslümanlığı yenerek onlardan alacağı esiri, karısına hizmetçi yapacağını vadeden Hımas bin Halit de vardı. Ancak esir almak şöyle dursun, kaça kaça evine, Neredeyse cansız düşmüştü. Karısı kendisine vaat ettiği hizmetçinin nerede olduğunu sorarak onunla alay etti. Hımas, sen şimdi alay etmeyi bırak da kapıyı benim üzerime sıkıca kapat. Çünkü kim kapısını kapar evinde oturursa ona eman verilmiştir dedi. Karısı, yazıklar olsun sana. Ben seni Muhammed'le çarpışmaktan alıkoymak istememiş miydim? Ben sana kaç kere onunla ne zaman çarpışmışsanız muhakkak onun size galip olduğunu gördüm dememiş miydim? ''Kapamamı istediğin kapımız nedir?'' dedi. ''Hımas, o hiç kimseye açılmayacak kapıdır. Eğer sen Handeme'de bizim halimizi, Safvan'ın nasıl kaçtığını, İkrim'in nasıl kaçtığını, Ebu Yezid yani Süheyl bin Amr'ın nasıl kocası öldürülmüş ve yetimleriyle ortada kalmış bir kadına döndüğünü, kılıçlarla nasıl karşılanıp vurulduğumuzu, nasıl biçildiğimizi, ''Onların arkamızda nasıl homurdandıklarını, haykırdıklarını görmüş olsaydım, beni kınayacak en küçük söz bile söylemesin.'' diyerek, Handeme'deki çarpışmanın nasıl bir bozgun olduğunu karısına söyledi. Resulullah aleyhisselam, ezahir yokuşuna çıkınca, kılıç parıltılarını gördü ve bu parıltılarının ne olduğunu sahabeye sordu. Sahabe de, ''Ey Allah'ın elçisi, sanarız ki müşrikler, Halid bin Velid ile çarpışmaya kalkışmışlardır. Onlar çarpışmayı başlatmasalar, Halid onlarla çarpışmazdı dedi. O sırada Ebu Süfyan gelip ey Allah'ın elçisi Kureş cemaati mahvoldu. Bundan sonra Kureş yok olmuştur dedi. Resulullah aleyhisselam niçin yok olmuş diye sordu. Ebu Süfyan işte Halid halktan bulduğunu öldürüyor dedi. Peygamber aleyhisselam Halid'in çağrılmasını emretti. Halid gelince radıyallahu anh, peygamber aleyhisselam ona niçin çarpıştığını sordu. Halid bin Velid de ey Allah'ın elçisi önce onlar bize ok attılar. ''Bize silah çektiler. Bizimle çarpışmaya başladılar. Ben de onlarla çarpışmaya mecbur kaldım.'' dedi. Peygamber aleyhisselama artık hiç kimseyi öldürmemesi için uyardı. Peygamber aleyhisselam istese intikam günü addedebilir ya da en azından adalet günü addedebilirdi ve oradakileri hepsinin katliamını verebilirdi çünkü Mekke'li müşrikler her fırsatta bunu yapıyordu. Bir Maunu De'reci'de, daha birçok yerde bunu gerçekleştirdiler, bu kinlerini ortaya koydular. Yani birazdan fetih gerçekleşecek. Hala da bunu yerine getirmeye çalışıyorlar. Israrla 10 küsür yıl geçmiş, 13 küsür yıl Mekke'de geçmiş. Sonra peygamber Medine'ye geçmiş, 8 küsür yılda Medine'de geçmiş. Hala daha düşmanlıklarına devam ediyorlar ve Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Öldürme." Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. En küçük bahanede dindaşını, kardeşini kafir addedip onu öldürmeye çalışan zamanının cahil güruhu, Müslüman demek istemiyorum, en büyük ibret. Orta Doğu'da birbirini öldürmeye çalışan cahil güruha, şundan ibret almaları ne kadar önemli. Peygambersiz bir sünnet, Kur'ansız bir din, Allah'sız bir imanı hayatlarına koyan sözde güruh. Onlarca yıldır, Müminleri öldürmekten başka hiçbir iş şey yapmayan cahil güro. Allah istersin. Peygamber aleyhisselam can düşmanlarına bile eman veriyor. İkinci, ikinci bir şans geçmiş. Yani Peygamber aleyhisselam onlara Bedir'de, hendekte, daha birçok yerde şanslar verdi. Yani şans günümüzün modern ifadesiyle birçok fırsat verdi. Düşünsünler, akıllı olsunlar, tövbesinler ya da en azından zarar vermesinler diye. Bütün güç kuvvet elinde hala daha öldürülmemelerinin, İmkanını sunuyor. Peygamber Aleyhisselam, her kime bu süfyanın evine sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim silahını elinden bırakırsa ona eman verilmiştir. Her kim evine girip kapısını üzerine kapatır kapatırsa ona da eman verilmiştir. Ey Müslümanlar topluluğu, artık silah kullanmaktan vazgeçin. Ancak bekir Bekiroğullar'ın yaptıkları ''Baskından sebebiyle ikindi namazına kadar çarpışmaya izin verilmiştir.'' buyurdu. Peygamber aleyhisselam ayrıca ''Yaralılar öldürülmeyecektir. Arkasına dönüp kaçan takip edilmeyecektir. Esir alınan da öldürülmeyecektir.'' buyurdu. Ve savaşanlar dışında bütün Mekkelilere canlarına da mallarına da hani burayı fethettik artık ganimet hepsi bizim demedi dokunulmayacağına dair eman verdi.'' Kuzağa böyle bir ayrıcalığın verilmesinin nedeni Hüdeybiye anlaşmasına dahil e, Beküroğulları'nın fetihten önce uğradıkları, Beküroğulları tarafından uğradıkları baskından dolayıydı. Peygamber aleyhisselam kumandanlarını Mekke'ye girme emrini verdiği sırada kendileriyle çarpışmaya kalkışmadıkça hiç kimseyle çarpışmamalarını. Ancak bazı erkeklerle kadınların Kabe'nin örtüsü altına sığmış olarak bulunsalar bile öldürülmelerini emretmişti bunlar Abdullah bin Hatal İbni Hatal'ın e, iki şarkıcı cariyesi Fertana ve Erneb veya Ernebe veya Kureybe ya da Kureybe ya da Kureynaydı e, ve İbni Hatal'ın şarkıcı cariyelerinin dışında bir kadın kölesi Hüveris bin Nukayz bin Vehf bin Abd bin Kusay Mikyyes bin şubab el Leysi, Sare Amr bin oğullarının Azatlısı İkrime bin Ebu Cehil Hebbar bin Esvet bin Mutalip, Hint binti Utbe bin Rebiya, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser, Abdullah bin Zibara, Safvan bin Ümeyye, Vahşi bin Harp, Haris bin Tulatila, Haris bin Hişam, Enes bin Züneyn Eddili. İşte bu bahsedilen kişiler, on kadar kişi, bazı rivayetlerde sekiz kadar olduğu da ifade edilir, daha önce Peygamber aleyhisselama düşmanlıkta ileri olan bu şahıslar fetih sırasında tepkisel davranışlar sergileyip kaçmalar ya da bir yerleri gizlemeye çalışmaları sebebiyle bazıları o anda ulaşılamadı. Sonra sükûne sağlanınca gizlenip kaçanlar birer birer meydana çıkmış ve Peygamber aleyhisselamın huzuruna gelip onun merhametine nail olmuşlardı. Bazı araştırmacılar şöyle derler. İşledikleri cinayetlerden dolayı katil olup idamları gereken ve Mekke'nin fethi günü dahi yakalanarak idam edilen 3 veya 4 kişinin durumu, Peygamber aleyhisselamın yapmış olduğu büyük müsahamayı ve ilan etmiş olduğu genel affı etkilememekte ve bozmamaktadır. Zira bu tarz özel cinayetlerin karşılığı olarak cezalandırılan birkaç kişi dışında Peygamber aleyhisselam Müslümanlara ve Müslümanlığa hayatları boyunca eza cefa kötülük düşünmüş ve yapmış olan Ebu Suşyan, karısı Hint, Vahşi ve Abdullah bin, Ebi, Abdullah bin Sad bin Ebi Serhi dahi affetmiştir. E, bu umumi aftan ayrılanlar kim ve intikam hisselerine, hislerine kurban ediliyor değildi. İslam'ın ve bağlılarının rahmetine güvenerek kendisine zulüm ve tugyen hakkı tanıyanlar için bir dersti. Peygamber aleyhisselamın onlar hakkında ölüm kararı almış olması, onlara karşı beslediği kim ve öfke duygularından kaynaklanmıyordu. Çünkü böyle bir şey olsa, Peygamber aleyhisselama karşı gelmekte olan bütün Mekkeli müşrikler, bunu aynıydı, müşterikti. Ancak kanı heder edilenler, cezayı gerekli kılacak başka suç işlemiş kimselerdi. Kureş ele başları bir söz ile affedip, gidiniz, hepiniz serbestsiniz diyen Peygamber aleyhisselam, şahsi adalet göstermekten çok uzaktır. Burada kısaca Resulullah Aleyhisselam'ın insana yönelik tavrına değinmek istiyorum. Gelmiş geçmiş hiçbir komutan, hiçbir lider olaylara bu derece insan merkezli bakamaz saygı değerli dinleyicilerim. Ancak bir peygamber insan yüreğini tüm fetihlerin zirvesine oturtur. Dünya merkezli, makam ve iktidar merkezli bir bakış açısı böylesine yüce bir tavrı algılamakta ve anlamakta zorlanacaktır. İslam tarihinde insana verilen değeri tarihe geçen birçok olayda açıkça görmek mümkündür. Üsame bin Zeyd'in başına gelen onlarca muhteşem örnekten biridir. Bir savaş sırasında, düşmanını tam öldürecekken, düşmanı kelime-i söylemiş. Üsame, onun canını kurtarmak için şehadet getirdiğine hükmederek, o düşmanını savaşın içindeyken öldürmüş. Olay Resulullah Aleyhisselam tarafından duyulduğunda, o denli kızmıştı ki, ondan sonra Üsame'ye, Kalbini açıp baksaydın, samimi olup olmadığını anlardın diyerek kınamış. Ya diğer ifadeyle göğsünü yarıp kalbine mi baktın demişti. Üsame radıyallahu anh peygamber aleyhisselamın bu ısrarlı kınayışları karşısında ne denli sıkıltığını şu sözlerle dile getirmişti. Bu kitab-ı diyette görüyoruz bunu. Allah'ın elçisi bu sözü o kadar çok tekrarladı ki kendi kendime keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım da bu olaydan sonra Müslüman olsaydım dedi. Saygıdeğer dinleyicilerim, dünyanın her yerinden lütfedip misafir olan ve bu sohbet vesilesiyle bizi misafir eden kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın bu kutlu girişini, Mekke fethini adım adım, ruh halimizle empati yaparak beraber yaşıyoruz değil mi? Çok muhteşem bir sahne. Peygamber aleyhisselamın safa tepesinde, safa tepesinde Allah azze ve celle'ye dua ile meşgul bulunduğu sırada ensardan bazıları Resulullah aleyhisselamın artık Mekke'de kalacağını sandılar ve Allah elçisine yurdunun fethini nasip etti. Artık o burada kalır mı dersiniz diyerek aralarında konuştular. Bazıları da Peygamber aleyhisselamın Mekkelilerin canlarına ve mallarına dokunulmaması hakkında emir vermesine bakarak, kavmine acıması ve yurduna rağbeti ve özlemi tuttu diye mırıldandılar. Peygamber aleyhisselam duası bitince onlara ne konuştuklarını sordu. Onlar da bir şey olmadığını söylediler. Peygamber aleyhisselam sorusunu tekrarladı. O sırada onların ne konuştukları peygamber aleyhisselama vahiy ile haber verildi. Resulullah aleyhisselam vahiden başını kaldırıp söylediklerini kendilerine haber verdikten sonra Benim ismim nedir biliyor musunuz? Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Allah'a ve sizlere hicret ettim. Benim için hayat sizin hayatınızdır. Ölüm de sizin ölümünüzdür. ''Ben sizinle birlikte olma sözünden dönmekten Allah'a sığınırım.'' buyurdu. Allah Resulü böyle deyince Ensar ağlaştılar. ''Vallahi biz o söylediğimiz sözü sana kıyamadığımız, senden uzak kalmak istemediğimiz için söyledik.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam ''Allah ve Resulü de sizi doğru diyor ve sizi mazur görüyor.'' diye buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatım hayatınız, ölümüm ölümünüzdür buyurması aslında Ensar'a büyük bir iltifattı. Bu iltifatta herhalde Medine'li Ensar'ın yıllardır Peygamber Aleyhisselam'ı, mazlum muhacirleri ve İslam'ı çıkarsız, garatsız bir samimiyetle desteklemeleri ve kutsal fethe kadar uzanan mücadelede onun hiç yalnız bırakılmamaları, şey bırakmamaları, verdikleri biatlerine sadık kalmaları ve vefakarlıklarını her fırsatta göstermelerine işaret bulunmakta. Böylece Peygamber aleyhisselam da akabe biatında verdiği söze bağlılığının güzel bir örneğini bütün insanlara göstermiş oluyordu. En zor zamanında yanında yer alan ensara vefa örneğini gösteriyordu. Bu öyle bir erden ve vefakarlıktı ki ne vatan ne de kutsal mekte unutturabilirdi. Bu muhteşem bir örnek. Resulullah aleyhisselam ezahire çıkınca orada durup Mekke evlerine baktı. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü sena etti. Çadırının bulunduğu yere bakınca da bizim konaklayacağımız yer orasıdır ki Kureyşliler orada bizim aleyhimizde küfür üzerine anlaşmışlardı buyurdu. Kinane oğullarının Mina'da Hayf Muhassab diye anılan yurdunda Vaktiyle Kureyşlilerle Haşim oğulları ile Muttalipoğulları aleyhinde ve onlarla kızalıp vermemek, alışveriş etmemek üzere aralarında anlaşma yapmışlardı. Bu boykot Resulullah Aleyhisselam'ı kendilerine boyun eğdirinceye kadar sürecekti. Buhari Kitab-ül Hac bölümü 44. hadiste bunu hatırlattığı üzere Peygamber Aleyhisselam, Haşim ve Muttalipoğulları ile birlikte Ebu Talib mahallesinde nübüvvetin Mekke döneminde 3 yıl muhasar altında kalmıştı hatırlayacaksınız. Peygamber aleyhisselam Mekke'nin yukarısına gelince işte orada konakladı. Mekke'nin yukarı tarafı İbrahim aleyhisselamın Mekke hareminde zürriyeti için dua etti ve duasının kabul olunduğu insanları hacca çağırdığı yerdi. Bunun için Peygamber aleyhisselam Mekke'ye gelirken, Yukarı taraftan girer, Mekke'den çıkarken de aşağı taraftan çıkardı. Resulullah Aleyhisselam'a Ebu Talib mahallesindeki evine inip inmeyeceği sorulmuştu. O da, ''Akil bize bir ev bıraktı mı ki?'' buyurmuştu. Bu kez sahabe, Ebu Talib mahallesindeki evi dışında Mekke evlerinden birine gitmesini kendisine önerdi. Ancak Peygamber Aleyhisselam bu teklifi de kabul etmedi ve Resulü aleyhisselam yanında zevceleri Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Meymune olduğu halde hacuna Hacun geldi ve kendisi için kurulan deriden çadırına girdi. Peygamber aleyhisselam çadırında yıkandıktan ve halkta yatıştıktan sonra devesi kasvaya çadırının kapısına getirtti ve üzerine binip Üsame bin Zeydi de terkesini aldı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın sağ yanında bulunuyor ve kendisiyle konuşuyordu. Muhacirlerle Ensar, Resulullah aleyhisselamın çevresini sarmışlardı. Bu şekilde ilerlemeye başladılar. Eptahta, Eb Ebu Uhayhan'ın evinin hizasında, Ebu Uhayhan'ın kızlarına rastladılar. Kızlar başörtülerini çıkarıp, onlarla süvari atlarının yüzlerindeki tozları siliyorlardı. Peygamber aleyhisselam onları görünce, Hazreti Ebubekir'e Bekir'e bakıp gülümsedi. Hasan bin Sabit'in Kureş şairlerinden Ebu Süfyan bin Haris'e karşı söylediği ve bir gün İslam süvarilerinin dolu dizgin Mekke'ye gireceklerini dile getiren şiirindeki kadınların başlarındaki başörtülerini çıkarıp onlarla atların yüzlerindeki tozlarını sileceklerini anlatan beytini hatırladı. Ve Hz. Ebu Bekir'e Hasan bin Sabit ne demişti diye sordu. Hz. Ebu Bekir de o berrak ve temiz, kuvvetli hafızasıyla Peygamber Aleyhisselam'ı o beyt okudu. Nihayet Resulullah Aleyhisselam devesinin üzerindeyken, Müslümanlarla birlikte Kabe'ye geldi. Ve Hacer-ül rükününe kadar vardı. Elinde bulunan ucu eğri değnekle işaret ederek, hacer Esved'i istilam etti ve tekbir getirdi. Müslümanlar da hep birlikte, ''Allahu akbar, Allahu akbar'' diye tekbir getirmeye başladılar. Peygamber aleyhisselam etrafındakilere susmaların işaret etti. O sırada müşrikler dağların başlarına çıkmış bakıyorlardı. Peygamber aleyhisselam devesi kasvanın üzerinde bulunduğu ve Muhammed bin Mesleme de devenin yularını tutmuş olduğu halde kâbe tavafa başladı. Her devrede hacır Lesvet rükne geldikçe elindeki değnekle işaret ederek onu istilam etti. Tavafı tamamlayınca deveden indi, Mâmer bin Abdullah bin Nad'le gelip deveyi dışarı çıkardı. Bundan sonra peygamber aleyhisselam makam İbrahim'e vardı. Orada iki rekat tavaf namazı kılıp zemzem kuyusuna geldi ve eğer bu konuda bana uyulmayacak ve Abdülmuttalip oğullarının zemzem suyunun çekme hizmetine üşüşüp kendileri bu hizmetten alıkonulmuş olmayacak olsaydı zemzem kuyusundan bir kovada kendim çekerdim buyurdu. Subhanallah. Fethi gerçekleştiren muzaffer komutanın şu muhteşem ince ahlakına bakar mısınız? Peygamber aleyhisselam ondan içti ve abdest aldı. Daha sonra Peygamber aleyhisselam Safa tepesine gidip Kâbi'yi görünceye kadar tepenin üzerine çıktı ve ellerini kaldırıp Allah'a hamd ve duada bulundu. Peygamber aleyhisselam Kâbi'yi tavaf ederken Fudâle bin Umeyr bin Mulevvâh el Leysi öldürmek maksadıyla Peygamber aleyhisselama yaklaşınca Peygamber aleyhisselam ona doğru vardı. ''Sen füdale değil misin?'' diye sordu. ''Füdale evet.'' cevabını verdi. Peygamber aleyhisselam füdaleye içinden ne geçiriyorsun?'' diye sordu. Füdale hiçbir şey düşünmediğini ve Allah'ı zikirle meşgul olduğunu söyleyince Peygamber aleyhisselam güldü ve ''Allah'ın af ve bağışlamasını dile.'' Allah'tan ''Af dile.'' buyurdu. Sonra elini onun göğsüne koyunca kalbi yatıştı İmanı pekişti. Fedale, vallahi göğüsümden elini kaldırdığı zaman, Allah'ın yarattıklarından bana ondan daha sevgili olan bir şey yoktu demişti. Çünkü peygamberi öldürmek için etrafında dolaşıyordu. Peygamber aleyhisselam bunu anlamıştı. O andaki halinde onlar için infaz kararı verebilirdi. Ama o anda dahi kendisinin suikast planını gözeten Fedale'nin, İslamlaşmasına gayret etmişti. İbn İsham'ın siresine görmüş olduğumuz bu tablo o anı anlayabilmemiz için muhteşem bir ibret. Ebu Süfyan bin Harb Mescid-i Haram'da oturuyordu. O esnada Resulullah Aleyhisselam'ın önünde Müslümanların da onun arkasından izince yürüdüklerini görünce Muhammed için askerler toplayıp şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi diye içinden plan kurmaya başlamıştı. O sırada Rasulullah Aleyhisselam bir anda ona doğru yönünü çevirdi, gelip başının ucuna dikildi ve iki kürek kemiği arasına eliyle vurarak ''Ey Ebu Süfyan, Allah o zaman da yine seni hor, hakir kılar.'' buyurdu. Ebu Süfyan başını kaldırıp baş ucuna Resulullah'ın dikildiğini görünce ''Şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kanaat getirememiştim.'' İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tövbe ediyor ve ondan bağışlanma diliyorum demişti. İbnü i üçüncü cildinde görmüş olduğumuz bu tablo, o kadar gördüğü hakikate ve o ana kadar hala düşmanlık göstermeye çalışan Ebu Süfyan hakkındaki peygamberin yine de tövbeye dönüşünü temin etmeye gayretindeki şefkat ve merhametini anlamamız için büyük bir bret. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Resulullah Aleyhisselam, Mescid-i bir köşesinde oturdu. Mücahitler de onun çevresinde oturdular. Resulullah Aleyhisselam, Kabe'nin anahtarını getirmesi için Bilal-i Habeşi'yi Osman bin Talha'ya gönderdi. Bilal, Hazreti Peygamber'in emrini Osman'a ilettikten sonra tekrar Peygamber Aleyhisselam'ın yanına döndü. Osman bin Talha da anahtar annesinin yanında bulunduğundan dolayı onu getirmek için annesi Sülafe bint Tizhad'ın yanına gitti. Osman, annesine Peygamber aleyhisselamın anahtarın getirilmesini emrettiğini söyledi. Bunun üzerine şülafe, kavminin şereflendiği, övündüğü bir şeyi götürüp, elinle teslim etmekten Allah'a sınırım O, bu anahtarı sizden alınca hiçbir zaman size vermeyecektir, dedi. Osman ise anahtarı vermesiyle ilgili isteğini tekrarladı ve aksi takdirde başka birinin gelip onu kendisinden zorla alacağını söyledi. Tam o esnada dışarıdan Hazreti Ebubekirle ile Hazreti Ömer radiyallahu anhumanın sesi duyuldu. Hazreti Ömer dışarı çıkması için Osman'ı çağırıyordu. Osman'ın annesi Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekirin geldiğini anlayınca anahtarı verdi. ''Ve onu benden senin alman, Teymoğullarından Ebu Ebubekirin ve Adiyoğullarından Ömer'in almasından daha iyidir.'' dedi ve anahtarı Osman'a verdi. Osman bin Talha anahtarın annesinden alıp Peygamber aleyhisselama getirdi. Anahtarı uzatırken Hz. Abbas ayağa kalktı ve ''Ey Allah'ın elçisi, anam babam sana feda olsun. Bunu benim üzerimde Sikâya hizmetiyle birleştir.'' deyince Osman bin Talha elini geri çekti. Bunun üzerine Hz. Peygamber Aleyhi Ekmelü anahtarı vermesini buyurdu. Osman bin Talha bunu sana Allah emanet olarak veriyorum dedi ve anahtarı verdi. Kâbe'nin çevresinde tapılmak üzere dikilmiş kurşunla berkitilmiş 360 put bulunuyordu müşriklerin nazarında bu putların en önemlisi ve en büyüğü olan Hubel Kabe'ye hediye edilen şeylerin konulduğu kuyunun başında dikiliydi bu Sağ put kırmızı akilde edilmişti ve insan Kureyşliler ona altından bir el yapmışlardı bu sebeple Amir bin Luhay Hubel putunu bazı işler için gitti Şam'dan getirmişti Amr bin Luhay Hubel'i Mekke'ye getirerek Kabe'nin yanına dikti ve Mekkelilerin ona tapmalarını, tazimde bulunmalarını emretti. Kader ve nasip oklarının çekimişi de Hubel'in yanında görevlisi tarafından yapılırdı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye işte bu işe bakardı. Hubel, Bekr oğulları, Malikler, Milkanlar, Kinaneler ve Kureyş'in putuydu. Seferden dönen bir kimse, Kâbe'yi tavaf edip Hubel'in yanında tıraş olduktan sonra ev halkının yanına dönerdi. Kâbe'nin içindeki ve çevresindeki putlar, Arap kabileleri tarafından zaman zaman ziyaret edilir ve kendileri için kurbanlar kesilirdi. İşte fetih günü, Peygamber aleyhisselam elindeki asayla putları birer birer dokunarak döküyordu ve وَجَاَ الْحَقْ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاتِلَ كَيْنَ Hak geldi, batıl yok olup gitti. Yok olan batıl, ne yoktan bir şey var edebilir, ne de yok olanı diriltebilir buyuruyordu. Peygamber aleyhisselam ağasayla dokundukça, putlar yüzlerinin ve arkalarının üzerine düşüyorlardı. Böylece dokunulup da yere yıkılmadık, put kalmadı. Birkaç gün öncesine kadar mukaddes ile olan taşlar, şimdi ise toprak ve enkaz haline dönmüşlerdi. Kabe'nin içinde hubel putundan başka hurma ağacından yapılmış iki güvercin heykeliyle Peygamber aleyhisselamın büyük dedesi İbrahim aleyhisselamın kestiği koçun iki boynuzu da bulunuyordu. O zaman Kabe'nin altı direği vardı. Bunlar iki sıra halindeydi. Direkler yaldızla süslenmişti. Kapıya doğru olan direkte Hz. Meryem'le kucağında Hz. İsa'nın sureti, Öteki direklerde de peygamberlerin, meleklerin ve oklarla fal çeken ihtiyar bir adam şeklinde İbrahim Aleyhisselam'ın sureti bir koç veya bir koç başı ile ağaçlar çizilmiş bulunuyordu. Peygamber Aleyhisselam Kabe'yi açıp kâbenin içinde putuları, meleklerin ve meleklerden başkalarının, Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın eliyle fal çeker bir şekilde tasvir edilmiş olduğunu görünce Allah bunları yapanları kahretsin. Büyüğümüzü fal oku çeker bir halde tasvir etmişler. İbrahim'in hal ve şanında fal okları çekmek yoktur. Vallahi o puta tapanlar da bilirler ki bu iki peygamber hiçbir zaman fal okları çekmemişlerdir buyurdu ve İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan'dı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandı. O müşriklerden de değildi mealindeki Ali e, Ali İmran suresinin 67. ayetini tilavet buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Kâbe'nin içindeki putları çıkarmalarını ve suretleri gidermelerini Hazreti Ömer'e emretti. O da Kâbe'de silip yok etmedik suret bırakmadı. Böylece Kâbe'nin putçuluk ve cahiliye kalıntılarından temizlenme işi bitti. Kabe, Yüce Allah'ın istediği, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'yi yapmam gayesi olan yalnız Allah'a ibadet ve onu tevhide dövmüş oldu. O günden sonra da Kabe'ye bir daha put girmemiştir. Kureş müşriklerinin ileri gelenlerinden birçoğu öldürülmelerinden korkarak dağ başlarına kaçmış veya gizlenmişlerdi. Onlardan bazılarına ise eman verilmişti. Ezraki 199 ve 201. sayfalarda Peygamber Aleyhisselam'ın Kâbe'nin içindeki resimleri silmek için Şeybe isimli bir sahabeyi gönderdiği ve Hazreti Meryem Meryem'le Hz. İsa'nın resimleri hariç bütün her şeyi sildirdiğini söyler. Ve Abdullah bin Zubeyr'in hilafeti dönemine kadar Kâbe'nin içinde Hazreti Meryem Meryem'le Hz. İsa'nın suretlerinin kaldığını ifade eder. Allahu alem Resulullah aleyhisselam öğle vakti girince Kabe'nin üzerine çıkıp Mekke'de putperestlik döneminin sona erdiğinin ve artık Allah'tan başkasına ibaret edilmeyeceğinin ilanı olan ezan okumasını Bilal-i emretti. Ezan okunduğu sırada Ebu Süfyan bin Harp, Attab bin Esit, Haris bin Hişam ve daha başkaları Kabe'nin yanında oturuyorlardı bilal Habeşi sesini olanca gücüyle yükselterek ezan okumaya başlamıştı. Daha dün Kabe'ye yaklaşmasına doğru düzgün izin verilmeyen o sokaklarda eşkence gören zenci, siyahi köle Bilal, şimdi peygamberin müezzini olarak Kabe'nin damından ezan okuyordu. Kureyşlerden bazıları peygamber aleyhisselamın peygamberliği ve bilal Habeşi hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Ebu Süfyan bin Harp ise ben bir şey söylemeyeceğim. Eğer bir şey söyleyecek olursam şu kumlar söylediğimi Muhammed'e haber verirler dedi. Cebrail aleyhisselam gelip bunların söylediklerini Hazreti Peygamber'e bildirdi. Resulullah aleyhisselam onların yanına varıp üzerlerine dikildi ve onların söylediklerini kendilerine bir bir haber verdi. Ebu Süfyan, ey Allah'ın elçisi iyi ki ben bir şey söylemedim dedi. Peygamber aleyhisselam da o anda dahi tebessüm gösterdi. Tebessüm etti. Haris bin Hişam ile Attab bin Esit ise biz şehadet ederiz ki ''Sen Allah'ın Resulüsün. Çünkü vallahi bu söylediklerimize yanımızdakilerden başka hiç kimse vakıf değildi. Söylediklerimiz sana muhakkak ki Allah tarafından haber verilmiştir.'' Peygamber aleyhisselam öğle namazını kıldıktan sonra Araplar içindeki putperestliğin tüm izlerinin silinmesi için bütün putların yok edilmesini emretti ve bu emri kısa bir süre içinde yerine getirtti. Bu hususta söylenen bir şiirde ''Sen Mekke'nin fethinde putları kırdıkları gün... Muhammed Aleyhisselam'ı ve ordusunu bir görseydin, Allah'ın nurunun nasıl parıldadığını, şürkün, küfrün yüzünü, karanlıkların nasıl bürüdüğünü görürdün demiştir. Putların kırılışı sırasında Resulullah Aleyhisselam'ın saçı sakalı tozlanmıştı. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühan'ın evine gitti. Orada Hazreti Fatıma'nın getirdiği örtüyle siperlenerek yıkandı ve ardından sekiz rekat kuşluk namazı kıldı. Mücahitler Mekke'yi fethettikleri günün gecesini sabaha kadar tekbir ve tehlil getirmeye ve Kabe'yi tavafla, özlemle geçirdiler. Peygamber aleyhisselam fethin ikinci günü Kabe'nin içine girdi. Kabe kapısının üzerine kapatılmasını emretti ve kapı kapatıldı. Kabe'nin içinde uzunca bir müddet kaldı. Peygamber aleyhisselam Kabe'nin altı direğinin ikisinin sağında, birisi solunda, üçünü de arkasına alacak ve Kabe'nin kapısına gelecek şekilde ön sıradaki iki direk arasında yeşil mermerin bulunduğu yamacındaki duvarla aralarında üç arşın kadar aralık kalan yerde durup iki rekat namaz kıldı. Fetih namazı dediğimiz namaz. Peygamber aleyhisselam Kabe'nin her köşesini dolaşıp tekbir getirip tesbih ve dua ettikten sonra dışarı çıktı. Peygamber aleyhisselam Yüce Allah'a hamdü sena etti. Çünkü Kabe ve çevresi putlardan temizlenmiş Hz. İbrahim'in bina ettiği günden, e, gündeki çehresini bürümüştü. Peygamber aleyhisselam, yirmi yıldır Müslümanlığı ezmeye çalışanları, mescid-i haramda saf saf olmuş, sesleri kesilmiş ve el pençe divan durmuş olarak görüyordu. Kabe'nin eşinde dikilerek ahaliyi bir müddet süzdükten sonra, bütün insanlığa hitaben fethin ikinci günü öğle namazından sonra Kabe'nin merdiveninde sırtı Kabe'ye çevrili olduğu halde ve kapının sövelerine iki il ile tutunuyor olduğu halde şu muhteşem hutbesini irad etti. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun hiçbir eşi ortağı yoktur. O vaadini yerine getirendir. kuluna yardım etti. Toplanan düşmanları tek başına bozguna uğrattı. İyi biliniz ki, cahile çağına ait olup, övünme vesilesi edile gelen her şey, kan, mal davaları, bunların hepsi şu ayaklarımın altında kalmış, kaldırılmıştır. Ancak, Beytullah perdedarlığı, hicabe hizmeti ile, hacılara su dağıtma hikaye hizmeti bunun dışındadır. Eski kan davaları kaldırılmış olmakla birlikte, bundan sonra bir cinayet vuku bulacak olursa, bilesiniz ki, kamçı ve sopayla yapılan ve yarı kasıtlı sayılan hata cinayetine ağır diyet ödenmesi gerekir ki, bu da içlerinden kırkının karınlarında yavruları bulunan şartıyla yüzdevedir. Ey Kureyş cemaati, muhakkak ki Allah cahiliye gururunu, cahiliye atalarıyla soyla övünüp büyüklenmeyi sizden kaldırmıştır. Bütün insanlar Adem'den, Adem'de topraktan yaratılmıştır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısım mümin ve muttakidir. Allah katında değerli ve şereflidir. Diğer kısmı ise azgındır, yaramazdır. Bunlar Allah katında da değersiz ve şerefsizdir. Nitekim yüce Allah, ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye. Sizi büyük büyük topluluklara, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki Allah katında en değerliniz, en şerefliniz, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınız, takva sahibi olanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden hakkıyla haberdar olandır buyuruyor dedi. Kucurât Suresi'nin 14. ayetini okudu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Aleyhisselam önünde duran Kureşlere doğru baktı ve korkutucu ama bir o kadar da merhamet dolu o ses tonla "Ey Kureş cemaati ve ey Mekkeliler" Şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı sanırsınız diye sordu. Mekkeliler, Biz senin hayır ve iyilik yapacağını sanır ve sen hayır yapacaksın deriz. Sen Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş, Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun. Gücün yetti, iyi davran dediler. Kendileri halbuki hiçbir zaman öyle davranmadılar. Peygamber aleyhisselam bunlara rağmen, Büyük bir merhamet örneği gösterdi. Benimle sizin haliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de, size bugün hiçbir başa kakma, kınama ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisisi diyorum diye, Yusuf suresi 92. ayet okudu. Gidiniz. Sizler serbestsiniz. Ventum ve tulaka buyurdu. Allah Azze ve kureş müşriklerini eline düşürmüş, kendisine boyun eğdirmiş iken Peygamber Aleyhisselam onları bağışlamış ve en azından adalet uygulaması gerekirken yine serbest bırakmıştı. Bu nedenle Mekkelilere tulaka azat edilmişler adı verilmişti. Peygamber aleyhisselam yine fethin ikinci günü öğle namazından sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra halka şöyle hitap etti. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneş ile ayı yarattığı gün Mekke'yi de dokunulmaz kılmıştır. Kıyamet gününe kadar da dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır. Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz. Mekke'de kan dökmek benden önce hiçbir kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiçbir kimse için helal olmayacaktır. Bana da ancak gündüzün belli bir saatinde düşmanın saldırı anı için helal kılınmıştır. Bu da Mekkelilerin ilahi gazabı hak etmiş olmalarından dolayıdır. Şüphe yok ki fili Mekke'ye girmekten alıkoyan Allah'tır. Mekkeliler üzerine Allah'ın elçisiyle müminler de ancak bir kez salınmışlardır. İyi bilin ki şu saatte Mekke benim için bile dokunulmazdır. Mekke'nin bugünkü dokunulmazlığı dünkü dokunulmazlığı haline dönmüştür. Bu söylediklerimi burada bulunanlar, ''Burada bulunmayanlara ulaştırsın. Şayet size biri çıkıp, ''Allah'ın elçisi burada çarpışma yapmıştı.'' diyerek ruhsat yoluna kaçacak olursa, ona, ''Yüce Allah yalnız Resulüne helal kılmış.'' izin vermişti. ''Size helal kılmamış, izin vermemiştir.'' deyiniz buyurdu. ''Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, kaçırılmaz, Mekke'nin dikeni bile kesilmez, Mekke'nin ağacına balta vurulmaz.'' Yerdeki yitiği uzanılıp alınmaz Meğer ki sahibi aramak için ola Mekke'nin yeşil otları biçilmez Hazreti Abbas radıyallahu anh, Ey Allah'ın acisi izhirdan başka buyur Onu yasak dışında tut Çünkü o evlerimiz ve kabirlerimiz için gereklidir dedi Peygamber aleyhisselam Kısa bir müddet sustuktan sonra izhirdan başka Çünkü onu biçmek helaldir buyurdu ''Ey huza topluluğu! Siz de artık adam öldürmekten ellerinizi çekiniz. Ne yararı varsa pek çok adamı öldürülmüştür. Üstelik Hüzeylilerin adamını da siz öldürdünüz. Vallahi onun diyetini siz ödemezseniz ben ödeyeceğim. Şu bulunduğum yerdeki andan sonra kim öldürülürse öldürülenin ailesi için iki şeyden birini seçmek vardır. Ya öldürenin kıssas olarak öldürülmesi ya da öldürülenin diyetini kan bedelini ister.'' ''Hiç şüphesiz insanların Allah'a karşı en saygısızı, en taşkını Allah'ın hareminde adam öldüren yahut kendi katilinden başkasını öldüren ya da cahiliye çağındaki öcünü almak için adam öldürendir.'' O sırada adamı bir ayağa kalktı ve ''Filan benim oğlumdur, onun anası ile beraber olmuştum.'' dedi. Peygamber aleyhisselam hitabesine devam etti. İslamiyet'te insanın babasından veya baba tarafından, akrabasından başkasına intisap etmesi diye bir şey yoktur. Cahiliye çağının kötü işleri silinip gitmiştir. Doğan çocuk, döşeğin sahibine aittir. Zaniye ise, eslep vardır buyurdu. Eslep nedir diye sorulunca, mahrumluk demektir buyurdu. Ve konuşmasına şöyle devam etti. İddiasını ispatlamak için delil getirmek davacıya, yeminde inkar edene düşer. Ey insanlar! Cahiliye çağında bir takım anlaşmalar yapılırdı. Cahiliye çağında yapılmış olan anlaşmalara riayet ediniz. İslamiyet ona kuvvetten başka bir şey eklemez. İslamiyet'te ne cahiliye anlaşması vardır ne de fetihten sonra hicret. Fakat cihat ve cihada niyet vardır. Seferber edilmek istendiğiniz vakit hemen seferber olunuz. İslamiyet'te cahiliye çağı anlaşması ihtisas etmeyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara, düşmanlara karşı bir eldirler. El birliğiyle topluca hareket ederler. Müslümanların kanları birbirine eşittir. Zimmetlerini onların en hafifleri, en uzaktakileri bile yerine getirmeye gayret ederler. İyi biliniz ki, iyi biliniz ki ne bir kafir için bir mümin ve Müslüman öldürülür, ne de onlardan taahhüt sahibi olanların taahhütlerinden dolayı harbi olan kafirler için öldürülürler Kafirin diyeti Müslümanın diyetinin yarısıdır. İyi biliniz ki İslamiyete değiş dokuş ile evlenme yoktur Kadın ne halasının ne de teyzesinin üzerine nikahlanıp bir araya getirilebilir Kocasının izni olmadıkça onun malından bir şey vermesi kadın için helal değildir Kadın yanında bir mahremi bulunmadıkça üç günlük yola gidemez. İyi bilesiniz ki varis için vasiyete gerek yoktur. Ayrı din sahipleri birbirlerine varis olamazlar. Parmakların her birisinde diyet on devedir. Kemiği görünen derin yaralarından her birisinde diyet beşer beşer devedir. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Zekat ve sadakaları teslim almak için hayvanları bir yerden başka bir yere sürdürüp götürmek yoktur. Zekat ve sadakalar ancak mal sahiplerinin yurtlarında teslim alınacaktır. Sizi iki günün orucundan nehyederim. Bir kurban bayramı günü, diğeri de ramazan bayramı orucudur. ''Sizi iki biçim giyimden demen ederim. Hiçbiriniz ne edep yerleri açıkta kalacak biçimde sırt ve baldırlarını sarık ve benzeri bir şey parçasına sarsın, sarınsın ne de iki yanı kaldırılıp omuzlara atılınca edep yerleri açılacak biçimde bir atkıya bürünsün. Ben size ancak anlayacağınız, tutacağınız yolu gösterdim.'' buyurdu. Yemen halkından Ebu Şah adında bir zat kalkıp Ey Allah'ın elçisi, bunları benim için yazınız.'' dedi. Peygamber aleyhisselam eshabına onun için yazınız buyurdu. Ebu Şah için yazdıkları nelerdir diye sorulunca evzayı onun için dinlemiş olduğu hutbe yazıldı demişti. Peygamber aleyhisselam konuşmasını bitirdikten sonra kâbe'nin anahtarlarını eline aldı. O halde Mescid-i Haram'ın bir köşesinde oturdu. Hicabe yani Kabe'nin perdedarlığı hizmetini Osman bin Talha'dan, Sikaye yani hacılara su dağıtıcılığı hizmetini de Hz Abbas'tan geri almıştı Hz Abbas peygamber aleyhisselama elini uzatarak hiicabe ile sikaye görevlerini kendilerini e, kendileri üzerinde birleştirmesini istedi Peygamber aleyhisselam da ben size halkın beytullah'a göndereceği örtü gibi şeylerden geççimenizi sağlayacağınız şeyi değil. Hacilerin su ihtiyacılarını karşılamak üzere servetinizden harcayarak bu yüzden hayır ereceğini zahmetli şey veriyorum.'' buyurdu ve hikâye vazifesini Hz. Abbas'a yeniden verdi. Peygamber aleyhisselam Osman bin Talhair yanına çağırdı ve ''Şüphört ki Allah emanetleri ehil olanlara vermemizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.'' mealindeki ayeti Nisa suresi 58. ayet okuyarak Ey Ebu Talha oğulları yüce Allah'ın emanetini sizde temelli kalmak ve dürüst hareket öğretmek üzere alınız. Onu zalim olmadıkça hiç kimse sizin elinizden alamaz. Ey Osman. Allah Azze ve Teala size beytini emanet ediyor. Yüce Allah'ın emanetini alınız. Ey Osman, işte anahtarı al. Bugün iyilik ve ahde vefa günüdür buyurdu. Hz. Abbas'ın Taif'te bir üzüm bağı vardı. Gerek İslamiyet'ten önce gerek sonra oradan kuru üzüm taşır, sunulacak Zemzemlerin içine ondan atarak hacıların ondan hacılar ondan ikram ederdi. Hz. Abbas'tan sonra e, Abdullah bin Abbas ve ondan sonrakiler de hep böyle yapmışlardı. Osman bin Talha anahtarı alıp gittiği sırada Peygamber Aleyhisselam arkasından ona seslendi. Osman dönüp gelince ''Sana vaktiyle söylemiş olduğum şey gerçekleşmedi mi?'' diye sordu. Peygamber aleyhisselam hicretten önce Mekke'de bulunduğu sırada Osman bin Talha'yı İslamiyet'e davet etmişti. O zaman Osman bin Talha ''Ya Muhammed, sen kavminin dinine aykırı davranmış ve ortaya yeni bir din çıkarmış bulunuyorsun. Doğrusu benim sana tabi olacağımı umman şaşılacak şey.'' demiş. Ve Peygamber aleyhisselam bir günde Halk ile birlikte kâbe'nin içine girmek isteyince, kâbe'nin kayyımı olan Osman bin Talha, Peygamber aleyhisselama karşı çok kaba ve katı davranmış, Kabe'ye girmesine engel olmuştu. Peygamber aleyhisselam onun bu uykusuz davranışını sükunetle karşılamış ve, ''Ey Osman, umarım ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide de göreceksin.'' buyurmuştu. Osman bin Talha, ''O zaman Kureyş mahvolmuş.'' kıymetten düşmüş olur demişti. Peygamber aleyhisselam bilakis asıl o zaman Kureyş yaşayacak ve kıymetlenecektir buyurmuştu. Osman bin Talha vaktiyle kendisinin Peygamber ve vesselam ile söylemiş olduğu, Peygamber'e söylemiş olduğu sözünü ve Peygamber aleyhisselamın da kendisine söylemiş olduğu sözü hatırladı ve şehadet ederim ki sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün dedi. Ebu Ahmet bin Caş, Ebu Süfyan bin Harbin damadıydı. Kadın erkek bütün Caş ailesi Mekke'deki evlerini barklarını bırakıp Medine'ye hicret ettikleri zaman Ebu Süfyan anlaşmalıları olmalarına rağmen onların evlerine el koymuştu. Ebu Süfyan damadı Ebu Ahmet'in evini Amr bin al 400 dinara satmıştı. Ebu Ahmet buna haber alınca söylediği bir şiirle Ebu Süfyan'ı kınamıştı. Peygamber aleyhisselam fetih hutbesini irade edip bitirdiği zaman Ebu Ahmet mescid-i haramın kapısında devesinin üzerinde Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları sizinle olan andımıza riayet ediniz. Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları evimi bana geri veriniz diye bağırmaya başladı. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Osman'ı yanına çağırdı. Bir şey söyledi o sevindi. Hazreti Osman da Ebu Ahmet'in yanına vardı o da ona söyledi. Ebu Ahmet sevindi. Sonra sesini kıstı, devesinden indi, hiçbir şey olmamış gibi halk ile oturdu. Kendisinin Allah'a kavuşuncaya kadar bu evden bahsedildi duyulmadı. Ebu Ahmed'e, ''Sana Allah'ın elçisi ne söyledi?'' diye sorduklarında, ''Sabredersen senin için hayırlı olur.'' ''Bu evine karşılık, sana cennette bir köşk var.'' buyurdu. ''Ben de sabrederim dedim.'' demiştir. Fetih günü bir adam, Peygamber aleyhisselamın yanında konuşurken, kendisini birden titreme tutmuştu. Peygamber aleyhisselam ona, ''Sakin ol, ben bir hükümdar, bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek, geçinmiş olan Kureyşilerden bir kadının oğluyum.'' buyurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ilk olarak insanlara, Allah'ın birlenmesi ve kendi peygamberliğinin haberini bildirdiği Safa tepesinin üzerine tekrar çıktı. Bu kez kendisini itip kakan o insanları aynı tepe üzerinde İslamiyet üzere biat etmeye davet ediyordu. Erkek kadın, büyük küçük bütün Mekkeliler biat için geldiler. Mekkeliler Resulullah Aleyhisselam'a biat için toplanınca Peygamber Aleyhisselam Safa Tepesi'nin üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ın biraz daha önünde durdu ve halkın ellerini tutup Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduklarına biat edeceklerine ulaştırmaktaydı. Onlar Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuna şahadet etmek ve güçleri yettiği kadar Allah'a ve Rasûlü'ne itaat etme hususunda Peygamber Aleyhisselam'a biat ettiler. Bu erkeklerin biatıydı. Mücahşi bin Mesud, Mekke fethedildikten sonra kardeşiyle birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelerek Medine hicret etmek üzere ona biat etmek istedi. Ancak Allah Rasûlü Aleyhisselam, ''Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur.'' buyurdu. Bazı araştırmacılar, Medine hicret Müslümanların Rablerine güvenle ibadet etmeleri, İslam'ın Medine'de düşmanları önünde güçlenmesi, devletin korunması ve cihad yoluyla genişletilmesi için farz kılınmıştı. Mekke fethinden sonra hicret için bir zorunluluk olmak olmadı. İslam'ın gücü arttı, Müslümanların varlığı bölgede İslam'ın yaşanması ve yayılması için yeterli oldu. Bunun için Peygamber aleyhisselam fetihten sonra Müslümanlarla hicret üzere değil, İslam, iman ve cihat üzere biatlaştı. Hz. Ebu Bekir babası Ebu Kuhafe'yi mescidi harama getirdi. Peygamber aleyhisselam onu görünce yaşlı olmasından ötürü kendisinin yanına ben varsaydım olmaz mıydı buyurdu. Muhteşem ahlak sahibi, Fatih olan mübarek komutan böyle diyordu. Hz. Bekir ise, ey Allah'ın elçisi, onun sana kadar yürüyüp gelmesi, senin ona gitmenden daha uykundur, dedi. Ebu Kuhafe gelince, Peygamber aleyhisselam önüne oturtup onun göğsünü sıvazladı. Sonra da onu İslam'a davet etti. Ebu Kuhafe de geçen yıllar sonrasında iman etti. İslam ordusu Mekke'ye girerken bir süvari, Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşinin gerdanını almış, o da bacısının elinden tutup mescid-i harama geldi ve alınan gerdanlığın geri verilmesini istedi ve bu dileğini üç kez tekrarladı. Ses çıkmayınca, ''Ey bacım, gerdanlığın karşılığını Allah'tan dile. Çünkü bugün insanlardan yeni iman edenleri de var, orduya dışarıdan katılanları da var.''